Merhaba Zafer Abi. Merhaba Başkan. Merhaba Hacem. Merhaba Başkan. Merhaba Legendaryum Türkiye izleyicileri. <gülüyor> Nasılsınız, İyi misiniz? Size soruyorum. Evet. evet, iyisiniz. Neden? Çünkü o geliyor. Kim geliyor? Arakort. <gülüyor> o hep buralarda ya, içimizde, içimizde içimizde. Çünkü bir süredir ara verdiğimiz kitap serimize geri dönüyoruz. Yüzüklerin Efendisi'nin üçüncü kitabı Kral'ın Dönüşü'ne başlıyoruz. Vay be yüzünlendim şu an. Sonuna geldik. Kral'ın Dönüşü bak direkt Aragorn. Bak direkt evet, adına Kral dönmüştü. geliyor. Ha, helal ya. Bol Aragorn'u bölümler görecek miyiz? Birkaç bölüm full Aragon olacak ama canım hani benim. öyle her bölüm Aragon değildi. <gülüyor> tamam, analım arada. Anırsınızstan. Tamam. Zaten Kral her bölümde öyle ya da böyle bir Aragon anması vardır, bir göndermesi olur. Yani kitabın ismi Kralın Dönüşü Aragon olacak işte. <gülüyor> Aynen. Aklımızda o ip içimizde, canımız ciğerimiz. Sen özledin mi? Reis. Aragon'u mu? Aragon'u özlemişsindir de kitap serimizi. Özledik tabii canım. Biraz ara verelim, özlensin dedik. Bu sefer sistem etmeye başladılar. <gülüyor> Baya fırça bir ettik canım. Burça yedik. Ama ne kadar güzel oldu. 5'le 5 geri döndük. Fena mı? 5'le 5'lerin videoları izleniyor son dönemde. Seviniyorum ben. Hepsi bizim işimiz. Hepsi bizim işimiz. <gülüyor> Kitap ya da Ka kalite, bizim kalite, kalite bizim işimiz. <gülüyor> <gülüyor> kalite bizim işimiz. <gülüyor> Slogan gibi oldu gerçekten. Ne <gülüyor> <De> böyle? Ne, 2. lig topçusu seni. 2. topçusu gol seyircisi. Karısı neyse topu çey karnına koyuyorlar ya. ya. Bir de top karnına koyuyorlar. Bir de Bebek doğmuşsa. <gülüyor> Aynen. Neyse. Konuyu fazla dağıtmadan evet. hemen dönüyoruz. Yüzüklerin Efendisi serimizin 3. kitabı Kralın Dönüşü'nün ilk bölümündeyiz bugün. Bölümümüzün ismi Minas. Tirit. Buyurun Zafer abi. Bizim yaramaz Pip'ın Palantir'e baktığı zaman Gandalf bir karar veriyor. Diyor ki biz sizden evvel yani Aragonteo'dan bilmem ne o tayfadan evvel bir an evvel şeye ulaşmamız gerekiyor. Minas Tirith zor durumda. Denetor'un bilgilendirilmesi gerekiyor diye. Gölge beraber atlıyorlar ve inanılmaz bir hızla doğuya doğru Minas Tirith'e doğru yola çıkmışlardı en sonra Şey ile başlıyor bu bölüm üçüncü kitap. Gandalf'ın pereline sığınmış olan Pip'ın başını çıkarıp dışarı baktı. At üstünde Dörtlana gider erken dışarıyı seyrediyor falan. Ama hala uyanık mı ayık mı falan çok bilincinde değil. Bunun önemli sebeplerinden biri de şey. Palantir'e baktıktan sonra kafası dağınıklığı hala toparlamamış olması. Palantir'de Sauron'la karşılaşmasından sonra hatta şeyi falan hatırlamaya çalışıyor. Acaba kaç gündür yoldayız? Nasıl bir seyahat yapıyoruz? Bilmem ne falan. Onda bile tam olarak zamanı tutturamıyor ilk başta. Bayağı kafası karışık bir durumda. Zaten yarı uyuyor. Arada bir uyanıyor. Tekrar uyuyor falan. Uyumayan Gandalf'la gölge Güney dağlarının geçip gittiği yerlerde göğe karşı karanlık dağların siluetlerini falan görebiliyor sadece pelerinin arasından baktığında çok uykulu yolculuklarında geçen zaman evrelerini hatırlamaya çalışıyor falan ama çok da mümkün olmuyor. Yolculuğun ilk kısmı inanılmaz bir suratle devam ediyor. İkinci kısım olarak şeyi hatırlıyor. Diyor ki çok uykuluydum, aptal gibiydim zaten Palantir dolayısıyla falan ama böyle bir tepeyi çıktık. Orada tek bir ev vardı, kocaman bir ev. Oraya gittiğimizde Gandalf oradaki ev Evden çıkanlarla, askerlerle konuşurken tam üstlerinden kanatlı bir gölge geçiyor. Yani Nazgûl uçan bineğiyle geçiyor ve onun yarattığı korkuya falan bir panik oluyor. Pippin da kemiklerine kadar hissediyor, korkuyor. Ama Gandalf sakinleştiriyor hem Pippin'i hem oradakileri. Hatta Pippin'i sevecence davranıp atın üstünden indiriyor. Kenara koyuyor, korkmana gerek yok diyor. Sakin ol, sadece üstümüzden geçip gitti. Oradaki işleri hızlıca halledince Gandalf tekrar ata alıyor Pippin'i ve yollarına tekrar devam ediyorlar. Şeyi hesabımda saplamaya çalışıyor. Acaba kaç gündür yoldayız? Taşa baktığından beri ne kadar zaman geçti falan. İlk başta iki gün mü acaba diyor. Sonra hatırlıyor ki üç gündür yoldayız yani. Üç gündür atın üstünde yollarına devam ediyorlar. Hava tabi loş, karanlık o sırada. Böyle gökyüzünde bir ışık beliriyor. Böyle sarı bir ateş gibi bir şey çıktığını falan görüyor uzaklarda. Bir tedirgin oluyor people. Gandalf diyor beni ne kadar korkunç bir yere götürüyor acaba? Hani nasıl korkutucu bir diyarlara gidiyoruz Gandalf'la beraber falan diye. Siniriyor orada. gözlerini ovuştu duruyor. Dolunay'ı fark ediyor. Dolunay daha tam olarak batmamış. Demek ki diyor daha akşam karanlı, Gece ilerlememiş Dolunay'ın yerine falan bakarak. Merakı iyice artıyor. Neredeyiz Gandalf diye soruyor. da Bondor diyarındayız diyor. Hala Anoriyen toprakları üzerinden Minasirid'e doğru yol alıyoruz. Yeniden bir süre sessizlik oluyor. Sonra Pippin bağırmaya başlıyor. Bu da ne Gandalf diyor. Her yerde sıra sıra ateşler yanmaya başladı. Alevlerin belli bir kızıllığını falan da görüyor. Suratına falan vurduğunu. Buralarda diyor ejderhalar mı yaşıyor. Yoksa beni ejderhaların olduğu bir yere mi götürüyorsun falan. Gandalf cevap olarak yüksek bir sesle ilk başta gölge eleğe bağırıyor. Diyor ki bir an önce yoluna devam et. Çünkü Gondor'un işaret kuleleri alev almış. Demek ki artık savaş başlamış. Biz geç bile kaldık. Bir an evvel gitmemiz gerekiyor diyor. Sonra Pippin'e diyor ki bak Amondin'de ateş var. Bu saydığı hep dağların üstündeki kuleler. işaret kuleleri. Diyor ki ilk başta Amondin'de ateş var. Eleniyahta alev. Bak hızla batıya doğru uzanıyorlar. Nardo Erolas, Minrimon, Kalenat ve Rohans'ın ılığındaki Halifriyat. Bunların hepsi dağ isimleri ve bu dağların üstünde de hem hızlı atların ve ulakların sürekli ikamet ettiği kulübeler, yerleşim yerleri var. Hem de önceden hazırlanmış ateş yakarak işareti sağlayacak odun yığınları var. Ya bir insan kitap yazıp da dağların tek tek ismini <gülüyor> yazar mı? <gülüyor> ya şey çok uzayacak bölüm olduğu için. Yoksa bunların hepsinin de yani isimlerinin de bir anlamı var. Yani. Evet abi. Şey, şey var. Yazın. Onların da hepsi anlamlı isimler aslında. Gandalf hızlan demesine rağmen gölgeyle tedbirli gitmeye başlıyor böyle. Çünkü yol karanlık. Belki de önünü göremiyor falan diye düşünüyor people. O yüzden tedbirli gidiyor falan diye düşünüyor. Buna karşıdan gelen var mı yok mu göremiyorlar. Ama gölgeyle tedbirli bir şekilde sağa doğru çekilince yanlarından üç tane dört nalı atlı geçiyor batıya doğru. Ve neden yavaş yürüdüğünü, neden dikkatli olduğunu orada anlıyorlar. Burada da küçük bir gönderme var. Çok dikkatli olmazsa fark edilmiyor. Bu üç atlıdan ikisi ölecek. Bir tanesi Kızıloku Theoden'e götürecek acil yardım çağrısı için. Gondor'dan Theoden'e, Rohan'a yardım çağrısı götürenler bunlar aslında. Yani Denator tarafından görevlendirilmiş ulaklar. Pippin'e yeniden uyku basıyor. O kadar uyku basıyor ki Gandalf ona merak edip sorduğu için buradaki bu işaret kulelerinin neden yapıldığı, ne zaman hazırlandığı, ne zamanlar kullanıldığını falan anlatıyor Gandalf a. ama Pippin çok da sallamıyor, uyumaya başlıyor. Yani abi işte böyle çok çocuksu bir naiflikleri var hakikaten. Düşünsene Gandalf gibi biri senin yani muhatap oluyor. Bir şey anlatıyor. Sen uyumayı tercih ediyorsun. <gülüyor> Şuursuzun. İşte ta buradan diyor Gandalf anlatıyor. Belfalas'a kadar uzar. Orada Rohan Halifren'deki son ateşi gördüğü zaman yardıma gelir. Ama çok uzun yıllardır böyle bir talep olmadı. Demek ki işler iyice kızıştı. Sona yaklaştı falan. Aslında diyor daha önceden de diyor bu ateş kulelerine ihtiyaç yoktu. Çünkü o zaman diyor Gondor'da yedi taşlar vardı. Birisi ortaşta olmak üzere. Zaten palantirlerle haberleşiyorlardı falan. Onlara da dokunduruyor Gandalf ama bizimki uyumayı seçiyor. Bakıyor ki bu uyuyor. huzursuzca bir kıpırdanıyor gözleri kapalı. Uyu sen diyor ve korkma people. Gandalf öyle diyor people'a. Çünkü diyor Frodo gibi Mordor'a gitmiyoruz biz. Bizim gittiğimiz yer Minas Tirith ve çağımızda gidebileceğimiz herhangi bir yer ne kadar güvenliyse Minas Tirith de o kadar güvenli olacak. Zaten diyor bu savaş kaybedilirse sen diyor hani şairde güvende olacağını düşünüyor olabilirsin ama şairde aslında güven altında olmayacak. O bakımdan hani çok kötü bir yere, berbat bir yere gitmiyoruz. Zaten gidebileceğimiz her yer en az Minas Tirith kadar tehlikeli artık. Savaş öncesi. Pippin da şey diyor. Hiç içimi rahatlatmıyorsun yani. <gülüyor> <gülüyor> Ve şeyi düşünüyor. Acaba Frodo nerelerde? Ne yapıyor falan. O sırada da ayı izliyor. Ve Frodo'nun da o sırada itilenden çıkarken Kritingo'la doğru aynı ayı seyrettiğini bilmiyor tabii. İkisi de aynı aya bakıyorlar aslında ile değişik yanlardı Pippin bir süre uyuduktan sonra insan sesleri falan duyuyor. O sesleri uyanıyor. Artık şafak yaklaşmış. Böyle güneşin en ince ışınları falan gözükmeye başlamış. Loşluk var ortalıkta. Orada Gandalf birileriyle konuşuyor. Ve o birileri bayağı kalabalık sayıda bir duvar örüyorlar. Ellerinde malalar var falan. Duvar ustaları gibi duruyor. Ama her biri çok uzun boylu, heybetli, asker gibi adamlar böyle. Hani çok eli yüzü düzgün fizikleri çok sağlam adamlar falan. Gandalf'la muhabbet edenlerden birisi Gandalf'a diyor ki, tabii ki seni tarıyoruz mitandir diyor. Denatörün izni sen. yedi kapının şifresinde bildiğin için istediğin yere geçip gidebilirsin. Ama diyor yanındaki bu ufaklığı tanımıyoruz. O bakımdan ufaklığı bırakmadan geçmene izin veremeyebiliriz. Biz versek bile diyor kapılardan geçmene izin vermezler. Çünkü diyor savaşın iyice burnumuzun dibine yaklaştığı bu dönemlerde hani güçlü savaşçılar güçlü askerler haricinde besleyecek boğaza ihtiyacımız yok diyor. Herkesi içeri almak istemiyoruz. Artık bunun ne olduğunu da anlamadık diyor. Bir cüce mi getirdin sen bize diyor. da şey diyor. Denatur'un huzurunda diyor yemin ederek o beğenmediğiniz kişiye ben kefil olurum diyor. Siz diyor gene bir insanın yargısıyla davranıyorsunuz. O diyor bir insandan çok tafa çok tehlikelere ilginçliklere ve savaşlara dahil olmuş birisi diyor elbette ki diyor bir cüce değil adı Peregrin'dir ve çok cesur bir insandır diyor o sırada Pip'in uyanıyor ve şey diyor insan ne insanı insan falan değilim diyor bazen Gandalf zaruretten ya da olayların hızlı akması için aldatmacalar yapıyor ve diyor sizi de kandırmaya çalışıyor sakın diyor Gandalf'a kanmaya çalışma ben diyor insan değilim ben bir hobbitim diyor. Ingold da şey diyor büyük işler başarmış insanların birçoğu bile bundan daha fazlasını söyleyemezdi bu <gülüyor> güvenle davranamazdı falan. <gülüyor> Ama diyor hobit nedir? Bilmiyorlar hobit adını çünkü Gondor'da. Gandalf da şey diye açıklıyor. Diyor ki bir buçukluk. Sizin buralarda buçukluk diye geçer. Hepsi buçukluk deyince Boromir'in görevli gitmesine neden olan o şey vardı ya rüyalarda geçen buçukluk söylence. Ama diyor sizin sandığınız buçukluk değil. Ama diyor onun bir akrabası ve yol arkadaşı belli bir yere kadar. Pip de diyor ki evet onunla diyor yolculuk yapan biri. O benim yakın bir akrabam. Üstelik diyor sizin şehirden Boromir de bizimle birlikteydi. Beni Kuzey'in karlarından kurtardı. Karadras'tan geçerken karlarından <gülüyor> yani evet. Ve sonunda diyor beni bir sürü düşmana karşı korurken öldü. Öldü deyince millet bir donuyor kalıyor. Gandalf atılıyor. Sükut diye bağırıyor. O acının haberi diyor ilk önce babasına verilmeli. Halka verilmemeli. Oradaki Gandalf'la diyalog kuran insanın adının da Ingol olduğunu öğreniyoruz. Ingol oradaki amele başı gibi biri demek ki sorumlulardan biri. Şey diyor, bu zaten diyor tahmin ediliyordu. Son günlerde çok garip olaylar oldu Gondor'da. Boromir'in dönmeyeceğini ya da ölü olduğunu biz de tahmin ediyorduk. Denetor'un kendisi de tahmin ediyordur diyor. Ama diyor artık sizi burada tutmamız hakikaten büyük hata olacak. Çünkü Denetor ülkenin hükümdarı oğlundan taze haberler duymak, oğlun sonunun nasıl olduğunu duymak isteyeceği için diyor yolunuzu dört gözle bekliyordur. Bu ister insan olsun isterse olmasın. Yani ne olursa olsun hobbit buçuk ne olursa olsun falan. Pip de orada hani ne olursa olsun diye hobbit diye tekrar dinliyor. biz hobbitiz <gülüyor> diye. Hükümdarınıza çok az bir hizmetim dokunabilir ama elimden ne gelirse yaparım. Cesur Boron verin anısına diye de dayılanıyor. Ingold hoşça kalasın diyor. Mithrandil diye bağırıyor. Sen diyor ihtiyaç anında denatöre ve hepimize iyi nasihatler veresin. Fakat keder ve tehlike haberleriyle geldin. Dedikleri gibi adetin olduğu üzere. Yani aslında Rohan'da davranıldığın daha nazikçisin diyorlar. Felaket tellalısın. Ne zaman kötü bir şey olsa o zaman geliyorsun diye. Gandalf şey diyor. Nadiren ve sadece ihtiyaç anında geldiğim için öyle gözüküyor diyor. Yani ben tatile gelmiyorum buraya. Lüzumu halinde geliyorum El lüzumu halinde olunca da bir sıkıntı oluyor. Nasehat'a da gelince diyor Pelanor surunu tamir etmekte çok geç kaldınız. Hı. Artık diyor iş bu Pelanor surunu tamir etmekten geçti. Savaş bugün yarın tepemizde. Bence mal alanınızı bırakın kılıçlarınızı bilemeyin. Ingolkçe şey diyor iş diyor akşamdan evvel biter. O yüzden yani bu nasihatini tutamayacağız. Duvarı tamamlayacağız bu duvar önemli bir savunma gücü oluşturacak bizim açımızda. Aslında diyor bu yaptığımız son yer. Duvarın çok kuvvetli olmaması gereken bir yer. Çünkü diyor burası tam doğuya bakıyor. Dostumuz Rohanlıların gelecekler. Yani boyalarsak zaten Rohan'la yetişir bize yardıma. Sonra da şüpheye düşüyor. Acaba diyor Rohan yardıma gelecek mi Gandalf'tı? Bilgin var mı? Gandalf diyor evet gelecekler. Fakat onlar arkanızda birçok savaşa girdiler. Ne bu yol ne de bir başka yol artık hiçbirimiz için güvenli değil. Oradaki savaşı kazandılar ama yolda başlarına ne geleceklerini tahmin edemeyiz. Tetikte olmalısınız. Eğer diyor Gandalf felaket tellalı olmasaydı şimdi Anor'un yeniden çıkar gelen düşman ordularını görürdünüz diyor. O savaş yapmasaydı Zingart gelirdi bu tarafa onu kastediyor. Hala da diyor öyle olabilir. Çünkü yani orduların tam büyüklüklerini ve konumlanmanını hala bilmiyoruz. Hoşça kalın ve sakın uyuyayım demeyin. Yani nefeste gibi uyursan ölürsün. <gülüyor> Gandalf artık Rammos Ekor'un gerisindeki geniş topraklara geçmişti diyor. Ram duvar demek. Rammos devasa duvar sur anlamına geliyor. Ekor da küre yuvarlak anlamında. Rammos Ekor da küre şeklindeki savunma duvarı anlamına gelen bir şey. O ördükleri savunma duvarına Rammos Ekor deniliyor. Ve çok büyük bir emekle inşa edilmiş. Çünkü Minasirit'in arkası Mindon Dağına dayanmış durumda. Bu da Minasirit kalesinin en uzak yerinde Pelanort çayırlarının en ötesinde. 4 fersah öteye uzanan bir sur. Tabi çember olduğu için tam bir çember değil. Girintili çıkıntılı yapılıyor. Yuvarlak bile yapılsa. En doğu ucu da en yakın 1 fersah kadar yakınlıktan başlıyor. 4 fersah kadar çıkıyor. Sonra tekrar dağla birleşiyor. Tam burası aslında işte Pelennor Çayıları Savaşı'nın yapılacağı alanı kuşatan yer. Büyük bir boşluk. Onun arkasında da Minas Tirith şehri başlıyor. Bu geniş duvarla kale arasındaki büyük boşluklarda da kasaba toprakları var. Bunu aslında hani Age of'tan bilirlerdi derebeyi, filmleri izleyenler falan da bilir. Kalenin ana girişinin dışında tarlalar falan olur, bahçeler olur. Geniş tarlalar, meyve bahçeleri, şerbet otlarını kurutmak için fırınlar, işte fırın kurmayı becerebilmişler teknolojik olarak. tahıl ambarları, ağırlar, ahırlar, tepelerden yeşiller arasından şırıldayıp gelerek Anduin'e katılan küçük dereler, çok bereketli topraklar buralar. Çiftlik evleri var ama diyor burada anlatıcı, çobanların ve çiftçilerin sayısı hiçbir zaman çok fazla olmadı. Çünkü hep çok risk bir topraklardı buralar. O bakımdan sadece temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar hem tarla hem ağın hem hayvancılık yapılıyor. Çok az bir hayvancılık var. Asıl diyor Losarnak'taki daha güneydeki vadilerde ve Zarif Leben'nin bölgelerinde bunların besinleri falan sağlanıyor. Asıl o küçük yerleşim alanlarında devasa üretimler var. Yoksa Minasit'in kendi büyük bir üretimi yok yiyecek olarak ya da hayvancılık olarak. Gondor halkının büyük bir kalabalığı da aslında çevrede. Burası bir askeri tesis. Şimdi biz şey diyoruz da minastirite. Minastirite aslında bir kale. Direkt olarak kale. Bir kent olarak tasarlanmış bir yer değil. Koskyliyatın kaybedilmesinden sonra başkenttekilerin, sivil halkın bir kısmı buraya çekildiği için daha bir kente dönüşmüş gibi ama özünde hala bir kale. Sınır kalesi. Lebenli'nin bölgesinde diyor karanlık yıllarda soyları biraz karışık insanlar vardı diyor. Ama iyi tarafı seçtiler. Kanları diyor zayıf insanlar diye tarif ediyor burada. Hani soylu Nümenor kanına sahip değiller. Bunlar Nümenor'a gitmemiş insanları soylar. Ama çok cesur çok kahraman, çok çalışkanlar ve bütün kalpleriyle Gondor'a sadıklar. Ama ta Berfalas'a kadar giderseniz diyor orada diyor Dol Omrand'da yaşayan Prens İmrahim'in soyu var. Onlar yüzde yüz asil bir soya sahip bir an. Gandalf atını sürüyor gökyüzünde de gün ışığı çoğalmaya başlıyor artık. Ama hala o doğudaki karanlığın içinden güneş sıyırılmış değil. O Mordor tarafının üstü var. zaten simsiyah duruyor neredeyse. Biraz daha ilerleyince hafifte ışık olunca ilk kez Minasirit'i görmeye başlıyor Pip'ın. Gözleri açıyor. Minastrit'in büyüklüğünü falan görünce çok etkileniyor. Böyle hayretler içerisinde seyrediyor şehir yapısını. Şafak'la beraber böyle Minastrit'in duvarları da kızarmaya başlıyor. O kızarıklık biraz geçtikten sonra oraya doğru giderken bembeyaz bir yapı çıkıyor karşısına yani. O kızarmış taştan yapı sanki saf mermerlerden örülmüş gibi. Sonra güneş azıcık daha yükselince tam karanlığın ucundan böyle bir ışık mızrağı gibi bir mızrak düşüyor şehrin üstüne. Ehtelöen Kulesi'nin üstüne düşüyor o ışıkta. Orada hayretinden nutku tutuluyor Pippin'in. Çünkü Ecthelon Kulesi böyle göğe zıpkın gibi çıkmış, inciden yapılmış bir kuleye benziyor o ışığın altında. Tam bir köyden indi bir Evet. Yani <gülüyor> tam bir <gülüyor> kent görüyor. Hatta büyük bir kent görüyor orada. Böyle surlardaki mazgalı siperlerden çıkan ak bayrakları görüyor. Yüksekten ve uzaktan gümüş borazanların berrak çınlamalarını duyuyor. Çünkü sabah ilk ışıklarla beraber artık sabah oldu diye oradaki kale halkına duyuruluyor. Böylece atlarını sürüyorlar cümle kapısına doğru Gandalf'la Pippin yaklaşıyorlar iyice. Cümle kapısının demir kanatlarının önüne gelecek sanki kendiliğinden açılıyor kanatlar. Cümle kapısı arkadaşlar şey demek hani kelimeyle bir alakası yok. Cümle topluluk demek. Yani cemaatin başka bir hali. Yani asıl ana giriş, halkın tamamının kullandığı ana kapı demek. Cümle kapısına geldiklerinde kapı açılıyor ve oradakiler Mitrandir Mitrandir artık fırtınanın gerçekten yaklaştığı belli oldu diye Pippin <gülüyor> ve Gandalf'a sesleniyorlar. Gel, geldi Uğur. Geldi belialı. Gandalf ki fırtına geldi dayandı. Ben fırtınanın eteklerine binip de geldim. Bırakın geçeyim. Hükümdar Denator'a gitmem gereken üzveki harçlığı devam ederken. Başınıza her ne hal gelecekse gelsin artık bildiğiniz Gondor'un sonuna vardınız. Bırakın geçeyim. Yani Baya bir aslında hakikaten de büyük bir felaket öncesi olduğunu direkt anlatmış oluyor. Bu Gandalf'ın hükmedici sesini falan duyunca oradaki kalabalık daha da bir ciddiyet hissedip korkuyla geri geri çekilme. Gandalf'a yol açmaya başlıyorlar ve şeyi görünce çok şaşırıyorlar. Gölge eleği görünce. Çünkü Gondor'da çok fazla at bulunmuyor. Yani sadece ulaklar için ya da çok az sayıdaki suvari için at var. Çünkü şehir katmanlı olarak olduğu için atların yaşaması için uygun değil. Halk zaten ilk halkalarda falan atları neredeyse hiç görmüyor. Saraya ait atlar. Yani en yüksek yöneticilere ait. O yüzden de gölge eleği bir de muhteşem, inanılmaz bir hayvan olduğu için temelli dipleri düşerek bakıyorlar. Gölge ele nasıl bir şeydir falan diye. Hatta şey diyorlar. Bu Rohan Krallığı'nın büyük yayılanlarından bir olsa gerek. Yani Rohan'ın <gülüyor> çok önemli bir at yetiştiricisi olduğunu bildikleri için. Belki de Rohir'in yakında gelerek gücümüze güç katar diye de düşünüyorlar. Hani atlarını gönderdiklerine göre. Gölgeye göre dolana dolana giden yolu mağrur bir yürüyüşle ilerlemeye devam ediyor. Havasını atmış gölgeye de. Gölgeye yani. çok artış. Şey, ya. ile girmiş gibi ha, oldu. Evet ha. aynen öyle. <gülüyor> Minastrit adetlerine göre diye başlayan, Minastrit'i anlatan yani şehrin yapısını anlatan kısa bir, bir bölüm var. Orayı şey yapalım. Diyor ki Minastrit adetlerine göre şehir her biri daha oyulmuş ve etrafı ortasında bir kapısı olan surlarla çevrilmiş yedi satı üzerinde. Yani aslında Minas kenti yedi çemberle kuruluyor. Şöyle cümle kapısı doğu tarafında başlıyor. Yalnız ondan sonraki kapı kuzeyde. ikinci halkaya geçiş. Ondan sonraki güneyde. Yani hiçbir kapı karşılıklı olarak birbirlerini karşılamıyor. Yani düşman bir kapıdan girdiğinde diğer kapıyı gelebilmek için oradaki yerden geçmesi lazım. Yukarıda Oradan girdikten sonra diğer tarafa. Yani savunulmayı çok kolaylaştırmış bu şekilde kapıları şey olması. Mesela cümle kapısından girdin öbür tarafa gidiyorken filmdeki görsellerden de hatırlarlar. Tam ortasında bir dağ kütlesi vardır. Onun iki tarafında kent vardır. Şimdi bu üçgen dağ kütlesinin oraya geldiğinde orası büyük bir ustalıkla oyulmuş, kemer haline getirilmiş. Kenarları süslerle falan yapılmış. Orada ayrıca kapılar olan yani çok rahat geçişi olmayan bir yer ve her seferinde yükselti biraz artarak üst katlara doğru devam ediyorsun yürüyüşünde. En üstteki daireye geldiğin zamanda aşağı doğru baktıklarında her şeyi görebiliyorlar ve 700 metre altlarında <gülüyor> ilk giriş. Korkunç yüksekte, ulaşılması çok zor bir yerde. Tolkien'in Minastiriti yapısını kurarken esinlendiği bir şey var mı? Ya biraz Babil Kulesi'ni ben hatırlatıyor. Evet, tam onu söyleyecektim yani, ben de ya. Hani oradan esinlendim diye bir şey demiyor Tolkien de. Çok Anlatırken izliyor. biraz Babil Kulesi'ni hatırlatıyor. Gerçekten benziyor. De şimdi detayları dinlerken şey geldi. Kalvino'nun görünmez kentleri var. Yani. Görünmez kentler de var. Ama Kalvino'dan önce midir sonra mıdır? Kalvino'dan yaşıtlardır. Yaşıtlardır. Yani kalvino belki de daha genç olabilir. Olabilir. olabilir. Bilmeyenler için yani. orayı da kısaca bir neden görünmez kentleri hatırladınız. Onu da söylersiniz. Görünmez kısacık. kentlerde bu tür yapılar var. Görünmez kentler zaten kimsenin görmediği Kalvino'nun hayal ettiği kentler aslında. Nazal kent oluşumları falan var. Bunun benzerini Borges de yapar zaten. Onun da böyle hayali kentleri vardır. Kalvino'nun da var. Bazen istiyorlar ya okuma Hı -hı. alışkanlığı olan bu işi seven ve bir fıratı olan insanların Calvino'nun görünmez kentlerini okumasını tavsiye ederim çok keyifli bir çok güzel bir çok güzel Geri gelmişken tavsiyemizi tavsiyemiz de yapalım. O son avluya gelindiğinde son avlu denilen yer filmde Denetor'un yanarak aşağı atladığı yer yani. Yüce avlu deniliyor oraya. Ak kulenin eteği önünde de kaynak yeri var. Orada bir kaynak şakır şakır akıyor. O kaynan yanında zaten kurumuş ak ağaç var. Ektelion kulesinin yüksekliği de 50 kulaç kadar. Bayağı etkileyici, çok yüksek, çok düzgün yapılmış bir işçilik. İçeride eli silah tutan biriler yani iyi savaşçılar olduğu sürece yani belli bir sayıda kimse tarafına zapt edilmesi çok olanaklı görülmeyecek kadar iyi dizayn edilmiş Muhteşem bir kale kent burası. Tabi bir tek zayıf taraf var her kalede. Alamut'ta falan olduğu gibi. Arka taraftan yaslandıkları dağ olan Mindoli'nin alçak eteklerine tırmanarak muhasfız tepesini dağ kütlesine bağlayan sırtlara varırlarsa oradan girebilme ihtimalleri var. Ama 5. sura kadar yükselen bu sırt batı ucuna dayanan sarp kaydıklara kadar koca surlarla çevirmiş. Yani o zayıf yerde bu sefer Eksa'dan insan yapımı surlarla kuvvetlendirilmiş. Aslında oradan bile girmeleri zor. Zaten Minolik'in dağına oraya kadar tırmanmaları da ekstra bir zor. Hani orası en zayıf yeri ama en zayıf yeri bile çok iyi korunmuş bir yer zaten. Ordu yağamazsın ki abi sırtına. Yani Tabii gönder 100 tane adam gönder yani burayı nasıl yapmasın? yıkarsın kuşatırsın bütün yolları kesebilirsen yiyecek içecek falan bir süre sonra açlıktan teslim olurken yoksa böyle orduyla nasıl indireceksin yani yok ya da güceler gelip Heh, Heh. ya da işte dedi, levazımcı derler ya Heh. attan girersin şeyini, ya da işte at için orduyu koyup ama <gülüyor> troyalılar kadar salak değil bunlar <gülüyor> pipin böyle kenti görünce o duvarları yolu molu görünce git gide böyle şey yapıyor ne kadar muhteşem bir yere geldik diyor. Böyle hayalinde canlandırdığı hiçbir şeye benzemiyor. Isengard'tan çok daha büyük. Daha güçlü. Çok daha güzel. Taştan koskoca bir kent böyle. Ve yine de bu hani muhteşem görünen kent aslında yıl be yıl dökülüyor. Çok dikkatli bakarsan o kentin yaşlandığını, yıprandığını, o aslında ihtişamlı görünüşünün yanında zayıflıkları olduğunu falan fark etmeye başlıyorsun. Çünkü kentin bir kere nüfusu çok azalmış artık. Hatta şey diye bahsediyor burada Tolkien. O kentte yaşayabilecek diyelim 100 bin insanını besleyebilecek, yaşayabilecek bir kent 50 bin kişi yaşıyor ancak. Yani kentte büyük boşluklar var. Halkın sayısı da çok azalmış. Ve şeye dikkat edince her caddede böyle garip garip şekillerin, denizle ilgili şekillerin falan kazındığı büyük sütunlar var. Büyük evlerin avluları, kapılarında büyük ustalıkla yapılmış sanat eserleri falan var. Ama onlar da yavaş yavaş dökülmeye falan başlamışlar. Bunlar girdiğinde katları çıktıkça gitgide daha az insanın yaşadığı sessizliğe doğru gidiyorlar. İyice yukarılara doğru çıktıkça artık pencerelerden falan bakan kimseyi de görmüyorlar. Yani bir şekilde ölüme doğru giden bir kent olduğunu hissediyor Pippin'de. Sonunda yedinci kapının gölgesinden de çıkıyorlar. Gandalf alttan iniyor. Çünkü yedinci kapıda artık kralın olduğu yer olduğu için Denetor'un vekili Orada at kullanmak yasak. Gandalf gölgeyle nazik bir şeyler söylüyor. Hani bunlarla gitmelisin falan diye. Gölgeyle çok hoşlanmasa da kafasını da onaylıyor. Pippin'le Gandalf yürüyerek yollarına devam edecekler. Gölgeyle de ahıra götürülüyor. Kapıdaki muhafızları görüyor şey. Bu muhafızlar diğer askerlere hiç benzemiyorlar. Pippin orada da bir şaşkınlık geçiriyor. Çünkü bu muhafızlar kaynak avlusunun nöbetçileri ve özel bir birlik. Şekliyle, şemaniyle, yetenekleriyle çok ekstra bir birlik. Çünkü direkt vekil harcı, kral dönerse kralı koruyacak olan birlik olduğu için. Yüzü sıkı sıkı saran miferleri var. miferlerin bu yanaklarını bastırdığı yerler deniz kuşlarının kanatları şeklinde. Filmde, vardı. Filmde de vardı. Fakat miferleri böyle gümüşten bir alevle parlıyorlarmış gibi. Daha sonra öğreniyor ki bunlar aslında çok kadim zamanlardan kalma artık mitrilden yapılmış miferler Simsiyah giyilmişler arada beyaz şeyler gözüküyor kıyafet arasında böyle yarı korkunç yarı saygı duyulacak şekilde duruyorlar ve hepsinin önünde de yıldızlar var. Yıldızların köşelerine de böyle kar gibi çiçekler işlenmiş bir ağaç resmi. Yani tek ağacın arması da göğüslerinin oraya işlenmiş. Erenlerin varislerinin özel askerleri diye geçiyor. Bu nöbetçilerden başka da hiç kimse o tür kıyafetler giymiyor. Bu nöbetçilere özgü. Bunlar gelmeden evvel haberleri gelmiş ki nöbetçiler bunlar hiç oyalamıyorlar oradan. Hani sorguya çekmiyorlar nereden geldiniz, ne yapıyorsunuz, ne istiyorsunuz. Falan diye. Hemen içeri kabul ediliyor Pippin'le Gandalf. Gandalf aceleyle beyaz taşlarla döşenmiş çok düzgün yapılmış bir yolda. Hızla yürümeye başlıyor. Pippin de yetişmek için yer yer koşarak Gandalf'ı takip ediyor. Ve koşarken de Pippin Gandalf'ın arkasından aceleyle giderken orada kaynağın yanındaki kurumuş ak ağacı görüyor. Yahu muhteşem bakılıyor buralar. Hani pırıl pırıl her yer çok düzenli. Yoluydu, çimeniydi, çiçeğiyle her şey çok iyi. Bu kurumuş ağaç burada ne arıyor ki? Yani kuru ağacı niye tutuyorlar diye kendi kendine söyleniyor. Sonra aklına Gandalf'ın at üstünde söylediği yedi yıldız, yedi taş ve bir ak ağaç geliyor. Diyor ki muhtemelen o ak ağaç diye bahsettiği bu ağaç olması lazım. Gandalf kaldırım taşı döşeli uzun ve boş bir geçitten geçtikten sonra Pippin'e dönüyor alçak sesle çevre duymasın diye. Diyor ki sözlerine dikkat et efendi peregrin. Hobbit küstahlığının zamanı değil. Size çok iyi davrandı kral Theoden. Çünkü diyor yaşlı ve müşfik bir adamdı. Güler yüzlü iyi niyetli bir kraldı. Denatör diyor başka bir cins insandır. Onu diyor teorilerine karşılaştırma. Kendisine kral denmese bile diyor. Yeryüzünde yaşamış pek çok kraldan çok daha büyük bir insan. Çok daha büyük bir güce sahiptir. Oğlu Boromir hakkında bilgileri sen verebileceğin için diyor senle diyor oynayacaktır. Uzun uzun senle konuşacaktır. Sorguya çekecektir. Oğlunu diyor çok severdi. Hatta diyor belki de sevmesi gerektiğinden de çok severdi. Ona gerekenden daha fazlasını anlatma. Frodo'nun göreviyle ilgili meseleyi karıştırma. Bu Frodo'nun göreviyle ilgili durumu ben daha sonra denatorla konuşurum. Bir de Aragon hakkında diyor mecbur kalmasan hiçbir şey söyleme. Aragorn hakkında konuşma. Pippin ne diyor? Neden söylemeyecekmişim? Yolgezer'in nesi var diyor. Zaten diyor kendisi de kısa bir süre sonra buraya gelecek. Niye Aragorn'u söylemiyorum diyor. Gandalf da belki diyor gelecek inşallah. Gerçi diyor gelecek olursa hiç kimsenin hatta Denethor'un dahi tahmin etmediği bir şekilde olacak bu. Böylesi daha iyi. En azından geleceğinin haberi bizim tarafımızdan verilmeden gelmesi. Gandalf metalden parlatılmış bir kapının önünde duruyor. Tekrar Pippin'a dönüyor diyor ki bak efendi Pippin. Şimdi sana Gondor tarihini uzun uzun anlatacak hikayelenecek zamanım yok. Tabi diyor sen şairde boş boş kuş yuvalanına yumurta çalacağına, yaramazlık edeceğine oradaki bellek evinden birkaç kitap okuyup öğrenseydin iyi olurdu da sen de öyle bir merak yok. O bakımdan şunu diyor ben sana söyleyeyim sen de buna uy kudretli bir hükümdara veliahtının ölüm haberinin yanında ondan vekil harçlığını alacak ve kral olacak birisinden bahsetmek hiç doğru değil. Aragon hakkında konuşmak. Pip de diyor krallığı mı diyor. Şaşırmış bir şekilde. Gandastashi <gülüyor> Şey diyor. Evet diyor. Bütün bu günler boyunca tıkalı kulaklar ve uykulu bir kafayla dolaştıysan uyan artık. Hani artık haberin olması lazım. Aragon'un kral olarak geri geleceğinden. Açılıyor o metal kapı ama kimin açtığını görmüyorlar. Sanki kendi kendine açılmış gibi. Büyük, geniş, yüksek bir salona giriyorlar. Taht odasına giriyorlar. Pippin'le beraber. Koskocaman bir salon böyle. Her iki tarafında da derin içe oyulmuş pencereler var. O pencerelerden gelen ışıkla aydınlanıyor salon. Salon şey değil böyle. Tamamen süslü işte duvar halılarındaki resimler ya da neyim, tablolar bilmem neler falan yok. Olabildiğince sade ama muhteşem sütunlarla tutturulmuş bir tavanı var. Sütunların üstünde de harika desenler var gene. Çok iyi bir taş işçiliği, çok başarılı bir taş işçiliği yapılmış. Sütunlar arasında böyle dev demeyelim ama insan boyutuna göre daha yüksek. Belki de 3 metrelik, 4 metrelik taştan heykeller var. Onu gördüğü zaman pifin bir titriyor. Argonatlara ne kadar çok benziyor bunlar. Yani argonatları hatırlıyor. Sonra salonun öbür ucunda çok basamaklı bir kaide var. O kaydenin tepesinde de mermer kubbenin altında kocaman bir taht var. Ama taht boş. Orada kimse oturmuyor. Ama o merdivenlerin başlangıç yerinde taştan bir sandalye var. Sandalyede de oturan karanlık yaşlı bir birisi var. Filmde de böyle yapmışlar. Evet. Ve o yaşlı adamın elinde de altın topuzlu beyaz bir asa var. Bu da Anominas asası işte. Kalnümen oradan gelen asa. Böyle çok ağır başlı ama ürkütücü duruyor gölgeli yaşlı adam falan. Gandalf ona doğru giderken şey yapıyor Diyor. Selam olsun Minas Tirith'in hükümdarı ve vekilerci Ecthelion'un oğlu Denator. Bu karanlık saatte nasihatlar ve haberlerle geldim. O zaman yaşlardan böyle başını kaldırarak bakıyor. Pipun adamın suratını ilk kez ışık vurduğu için görüyor. Böyle marur kemikli fil dişi tenli, kara derin gözler ve sahip kemerli burnuyla derin çizgili yüzünü görüyor. Bu yüz ona Boromir'den daha çok Aragorn'u hatırlatıyor. Boromir oğlu olmasına rağmen Aragorn'u daha fazla benzediğini hissediyor. Şey diyor Denator. Karanlık Gerçekten de şu saat ve senin adetin böyle zamanlarda gelmektir nitrandir. Lakin bütün işaretler Gondor'un yazgısının yaklaştığını gösterse de o karanlık bana kendi karanlığından daha aydınlık geliyor. Bana diyor oğlumun ölümüne tanık olan birini getirdiğini söylediler. O diyor getirdiğin bu mu diyor Pippon'u gösterip da öyle diyor. Diğeri vardı diyor bu buçukluklardan. Ruhanlı ile birlikte. Belki de diyor yakın zamanda onlar da gelebilirler. Sizin de gördüğünüz gibi buçukluk bunlar diyor. Yine de kehanette adı geçen değil. Gene belirtiyor. Kehanette adı geçen buçukluk bu değil. O oh, Frodo. Hikayem. Evet. Denetör şey diyor. Yine de bir buçukluk diyor sonuçta. Ve diyor bu buçukluk diyor ben hiç sevmemeye başladım. Çünkü diyor aklımız karışsın. Zora düşelim diye bize o duyurulan gösterilen rüya benim oğluma neden oldu diyor. Şimdi diyor ona diyor nasıl da ihtiyacımız vardı aslında. Keşke diyor onun yerine Faramir gitseydi göreve. Gandalf da şey diyor gidebilirdi. Faramir de gidebilirdi. Hatta hani şeyden biliyoruz Faramir aslında kendisi gitmek istiyor da abisi izin vermiyor. Boromir diyor çok fevri ve kararlarında inatçı ve kabullendirici bir birisiydi diyor. Faramir kendisi gitmek istese bile onun gitmesine izin vermezdi. Boromir'i engelleyemezdi. Onunla diyor uzun bir yolculuk yaptım ve yolculuk sırasında ruh hallerini çoğunu anladım. Fakat siz onun ölümünden sezi diyorsunuz. Bunun haberini biz gelmeden nasıl öğrendiniz? Boromir'in öldüğünü nereden biliyorsunuz? Bu geçti elime diye kucağındaki bir şeyi gösteriyor. Bakıyorlar ki Boromir'in borusunun tam ikiye bölünmüş ortadan parçalanmış halini elinde tutuyor. O sırada Pippin Boromir'in borusunu görünce dayanamıyor atlıyor. Diyor ki bu Boromir'in her zaman üzerinde bulundurduğu borusu. da öyle. Sıra bendeyken diyor ben de taşımıştım. Çünkü ailemiz diyor, geleneksel olarak tahta geçecek da vekil aşklar devam edecek büyük oğlan. Onun göreviydi bunu taşımak. O bakımdan diyor gençliğimde Babamın yerine geçmeden evvel diyor ben taşıyordum sonra oğlum Boramire geçti çok çok uzun zamanlar önceden kalma bir boru bu diyor Mardil'in babası Vorondil'in Run'un Irak kırlarındaki aravın vahşi ineklerini avladığından beri silahalemizdeki bütün büyük erkek çocukları bu boruyu taşır en son diyor bunun sesini diyor 13 gün önce duyduk kuzeyden doğru geldi sesini duyduktan sonra diyor tamamen bir sessizlik oldu diyor. ne olduğunu tahmin etmiyordum daha sonra diyor Andui nehri onu bana getirdi artık diyor bir daha hiç iflenemeyecek parçalandığı için. Aniden kara bakışlarını pipine çeviriyor. Sen ne dersin buna buçukluk diyor. Titremeye başlıyor pipin biraz. 13-13. Evet diyor sanırım diyor 13 gün önceydi. Ben ve Gandalf'ın bahsettiği diğer arkadaşımın hayatını kurtarmak için savaşırken öttürdü. Birkaç kere öttürmesine rağmen hiç yardım gelmedi ama daha çok ork geldi diyor saldırmak için. Denatör'da sen diyor orada mıydın bu boru öttürüldüğünde? Bana daha çok şey anlat. Neden hiç yardım gelmedi? Niye kimse yardıma gelmedi? Ve sen diyor nasıl kaçtın? Boromir gibi yüce bir insan, büyük bir savaşçı orada ölürken senin gibi ben hani ufak tefek küçücük bir buçukluk hayatını nasıl kurtardı da Boromir öldü orada diyor. Pipun bu sefer cinleniyor. Kızıyor yani. Korkusunu unutuyor. Diyor ki en kudretli adam öldürmek için bir ok yeter ki Boromir'in diyor üstünde çok daha fazla ork vardı. Onu diyor en son gördüğümde bir ağacın dibine çökmüş bir oku göğsünden çıkartmaya çalışıyordum. Sonra diyor bir şekilde baygınlık geçirdim. Ondan sonra diyor Boromir'i ne gördüm ne de duydum. Son gördüğüm an Boromir'i bu şekilde. Fakat diyor anısı çok büyük ve saygım da çok büyük diyor. Çünkü Meriadoc ile diyor beni kurtarmaya çalışırken kendini feda etti. Her ne kadar başarılı olamayıp ölmüş olsa da ona karşı minnettarlığımdan hiçbir şey eksilmemiştir. Sonra Pip'in yaşlı adamın gözlerine bakıyor. Kendisini hafiflediği için falan hala çok kızgın denatora. Çok aklı başında değil yani şu an için. Diyor ki insanların büyük bir hükümdarının benim gibi diyor işe yaramaz bir buçukluktan ne tür bir hizmet umacağını bilmemesi ve büyük bir hizmet beklememesi oldukça doğal diyor. Ben bunu kabul ediyorum. Benim gücüm pek bir şeye yetmiyor. Ama diyor öyle de olsa Boromir'e karşı duyduğum boşluk hissinden dolayı emrinize amade olduğumu bildirmek isterim size diyor. Kurşunun renkli tipelerini geri yetip kılıcını çekiyor, götürüyor. Denetor'un ayaklarının dibine bırakıyor. Öyle bakınca Denetor bir bunu izliyor ilk başta sakin sakin. Daha sonra kucağındaki boruyu kenara bırakıyor. Asayı da yanına bırakıyor ve silahını bana ver diyor Pippen'e. gidiyor silahını Denetor'a doğru uzatıyor. Üstüne bir bakıyor. Nereden geldi bu diyor. Bu çok eski zamanlarda Gondor'ların kuzeyli ataları tarafından yapılmış özel hançerler. Var. O da diyor ki kılıç diyor ülkemin sınırları içindeki höyüklü tepelerden çıktı. Ama diyor öyle karanlık, öyle kötü insanlar yaşıyor ki artık orada. O konu hakkında daha fazla bir şey söylemekten korkuyorum. Anlatmak istemiyor. Denatörde bakıyorum diyor etrafınızda diyor garip garip hikayeler örülmüş. Bir kez daha diyor görünüşün insanı diyor aldattığını bana göstermiş oldun. Artı diyor garip bir dille bile hoş ve Nezaketli sohbet yapılabileceğini de gösterdi. Hani onlar ortak dil kullanıyorlar ama şiveleri çok farklı muhtemelen. Hobbitlerle, Gondorlu insanları. Ve diyor hizmetinizi kabul edeceğim. Çünkü diyor sizin gözünüz sözlerden korkmuyor. İster büyük olsunlar diyor. ister küçük. Zaten bizim şu sıralar her türlü halkın desteğine de ihtiyacımız var. Bana yemin et şimdi. Gandalf huysuz huysuz şey yapıyor Pipine. Kabzayı al eline diyor kesin kararlıysan. Ve Denetor'un söylediklerini tekrar et. Pippun da kararlıyım diyor. denator kılıcı kucağı bırakıyor. Elini kılıcın kabzasına koyuyor. Pippen gidiyor Denator'un yanına. Denator'un söylediklerini yavaş yavaş o da tekrarlıyor. Önce Denator söylüyor sonra Pippen söylüyor. Burada gondara ve ülkenin hükümdarı ve vekil harcına sadakatle hizmet edeceğime iyilikte ve kötülükte, savaşta ve barışta, yaşarken ve ölürken şu andan itibaren hükümdarım beni azat edinceye veya ölünceye veya dünyanın sonu gelinceye kadar gerektikçe konuşup gerektikçe susacağıma, yapılması gerekeni yapacağıma veya karışma. Gelip gideceğime yemin ederim. Ben buçuklukların şairından Paladinoğlu oğlu Peregrin böyle veriyorum sözünü. Denator da bu sözü tekrarlattıktan sonra diyor ki: "Ve ben Gondor hükümdarı, yüce kralın vekil harcı Ecthelion oğlu Denator bunu böyle işitiyorum. Bunu ne unutacağım ne de bahşedilen ödülü esirgeyeceğim. Sadakata karşı sevgi, yiğitliğe karşı onur, yeminini bozandan intikam." Bunun üzerine Pippin kılıcı geri alıyor ve kanına sokuyor. Böylece Denator askeri olmuş oluyor. Yani Ondor askerine dönüşmüş oluyor. Denatör sana ilk buyruğum kulum diyor. Konuş, sessiz kalma, bana her şeyi anlat. Şimdi otur ve başla diyor. Otur, başla diyor ama oturacak bir yer yok orada. Eğiliyor, gümüşten bir zil var orada. Ona uzanıyor, denatör alıyor, çalıyor. Ve orada içeri girdiklerinde sadece denator olduğunu düşünüyor. People, kimseyi göremiyor ama karanlıktan birileri geliyor. Diyor ki demek ki gölgelerde bayağı birileri var yani. <gülüyor> Misafirlere diyor yiyecek ve içecek getirin. Ayrıca oturmalar için onlara uygun sandalyeler getirin. Ve diyor bir saat için hiç kimse tarafından rahatsız edilmememi sağlayın. Bütün ayırabileceğim zaman bu kadar diyor denetör. Çünkü diyor göz önünde bulundurmam gereken, yapmam gereken çok fazla iş var. Çok daha önemli şeyler gibi görünseler de diyor Gandalf'ın getirdikleri haber verecekleri şeyler falan benim için diyor o kadar acil olmayan şeyler belki günün sonunda diyor yeniden konuşabiliriz. Hemen anlatmasına gerek yok Gandalf'ın. Bana bir saat yeter şimdi Gandalf da diyor ki daha önceden mümkün olur umarım görüşmemiz o akşama kadar beklemeyiz. Çünkü Isengard'dan diyor buraya 150 fersahlık yolu ne kadar nezaketli olursa olsun minik bir savaşçı getirmek için gelmedim diyor. Anlatacaklarım var. Önemli değil mi diyor Isengard'ın düşmesi, benim Saruman'ın asasını kırmış olmam, Theoden'in Isengard'ı ele geçirmesi, o savaşı kazanması umurunuzda değil mi diyor böyle önemli şeyler. Umurumda ama diyor Doğu'nun tehlikelerine karşı kendim için yeterli sayılacak kadar zaten bilgim var diyor. Kara gözlerini böyle Gandalf'a çeviriyor. Gandalf da kendi bakışlarını ona çeviriyor ve. Ve ikisi sanki karşılıklı böyle gözleriyle savaşıyorlarmış gibi bir durum oluyor. Pippin bu gerginlikten dolayı küçülmeye başlıyor. O iki güçlü insanın arasında kalmanın psikolojisini hissediyor. Pippin iyice büzülüyor kalıyor falan ve şeye fark ediyor birden. Denator Gandalf'tan daha fazla büyük bir büyücüye benziyor diyor. Ondan çok daha yaşlı, çok daha olgun, çok daha tecrübeli, çok daha güçlü duruyor diyor. Daha büyücü, daha ağrıfmış gibi duruyor. Yalnız diyor gözümle görmediğim ama daha derinde hissettiğim bir duyguyla baktığın zaman aslında Gandalf'ın diyor gizlenmiş bir haşmeti, inanılmaz bir yaşı, inanılmaz bir gücü var. Denator onun yanında çok ufak kalıyor. Ama hani dış görünüşe bakarsan denator onun kadar büyük gözüküyor. Daha sonra aklına şey geliyor. Lan diyor bunca zamandı beraber vakit geçiyoruz. Acaba Gandalf kaç yaşındaki? Gandalf'ın diyor yaş hakkında hiçbir şey konuşmadık. Gerçi Fangorn bunlarla muafiyet ederken büyücüler hakkında bir şeyler anlattı ama çok da dikkat etmedim o zaman diyor. Bunlar diyor nereden gelmiştir? Ne zaman gidecek? İnsan değiller herhalde. Nasıl bir güce sahip falan. Tam olarak bilmiyor. Gandalf hakkında çok az şeyin farkında olduğunu anlıyor bir anda. Ama onun muhteşem bir güce sahip olduğunu ta kemiklerinde hissediyor. Sonra böyle iyice o bakışlar devam ediyor. Devam ediyor ikisi arasında. En sonunda Pipun fark ediyor ki Denator bakışlarını çeviriyor. Ve konuşmaya başlıyor. Diyor ki taşlar kaybolmuş dahi olsa. Yani palantilerin tamamı kaybolmuş dahi olsa. Gondorlu hükümdarların normal insanlardan daha keskin gözlere. Daha iyi kulaklara sahip oldukları bilinir. Ve onlar diyor Birçok yerden beslenirler bilgi olarak. Fakat oturun şimdi diyor adamlar taburelerini getirmişler. Yalnız denetör askerleri de diyor ki hani bu bir saat beni rahat bırakın. Akşama doğru da bütün komutanların toplantıya divana gelsin diyor. Önemli işler konuşacağız hani komutanlarla. Sonra onlar getirince ortaya bir sehpa konuluyor. Sehpayla böyle beyaz kekler yapılmış. Birkaç parça. Bir de işte bardaklar ve şarap geliyor. Hani öyle muhteşem bir şey değil ama yenecek içecek bir şeyler var böyle. Pippon'un da gözleri pırıl pırıl parlıyor tabii yiyecekleri yani, görünce. Ondan sonra denatör dönüyor tekrar bu hazırlıklar bitince. Şimdi diyor bana hikayeni anlat. Yarı nezaket yarı alayla davranıyor Pip'in hala. Çünkü oğlumun kendini arkadaş seçtiği birinin sözleri gerçekten de hoş gelecektir benim kulaklarıma. Pip'in koca salonda Gondor hükümdarının delip geçen bakışları altında. Onun kurnazca yönlendirmeleri, araya girmeleri ara ara didiklemeleri, akıl oyunları yapmalarıyla falan. Hemen her şeyi anlatmaya başlıyor. Anlattıkça yorgunluk basıyor ona. Yani dikkat etmeye çalışıyor boş bazlık ettiğinden korkuyor. Gandalf'ın çok sinirlendiğini düşünüyor. Ağzımdan bir şey kaçırdım mı falan. Denator çok akıllı bir adam. Hani çok ince ince ondan birçok şey öğrenmeye çalıştığını hissediyor. Bir saat bittiğinde Denator tekrar zili çalıyor. Pip'ın bitip tükermiş artık. Yani i̇çinden şey diye düşünüyor. Saat diyor, anca dokuzu geçmiştir sabah. Hani olsa olsa ben diye o kadar yoruldum bittim ki arka arkaya üç kahvaltı yapabilirim. <gülüyor> Denator şey diyor, Gelen adamlara efendi mitrandil diyor. Kendisi için hazırlan olduğumuz odaya götürün. Buçukluk da isterse diyor yol arkadaşı onunla kalabilir. Tabi belli bir süre. Çünkü herkes bilsin ki diyor paradinolu perenginol olarak anılacak bu buçukluk artık benim hizmetime girmiştir. Gondor askeridir. Ona diyor ikinci dereceden bütün parolular söylensin. Yani üst evet. değil ama ikinci derece şeyler söylensin ve görevleri hakkında falan bilgilendirilsin. Ve siz diyor efendi mitrandir siz de diyor istediğiniz zaman gelin. Akşamı falan beklemeyin. Bunu diyor acı içinde yaşlı bir adamın kalbinin karar armasına bağlayın. Hani bu aramızdaki geçen minakaşayı ve diyor bu yaşlı bir adamın aptallığına karşı duyduğunuz öfkeden vazgeçin. Belki diyor gelip gittiğinizde diyor beni teselli etmek için de bir şeyler söylemiş olursunuz bu karanlıktan kurtulmak için falan. Gandalf diyor aptallık mı? Hayır hükümdarım. Siz bunadığınız zaman ölürsünüz. Siz üzüntünüzü bile bir örtü gibi kullanarak aldatabilirsiniz insanları. O zekadasınız. Ben yanında diyor otururken hiçbir şey bilmeyen birini bir saat sorguya çekmenizin nedenini bilmiyorum mu sanıyorsunuz diyor Orada denator gene arifliğini konuştuğu yani böyle hamle karşı hamle. Eğer bunu anlıyorsan o zaman haline şükret Gandalf. Gerektiğinde yardım ve ödü hor gören gurur aptallıktır. Fakat sen diyor bu tür armağanların sadece Gondor'un iyiliğini düşünerek vermiyorsun. Sen diyor daha geniş bir şeyi düşünerek veriyorsun. Oysa diyor şu karanlık günlerde bile benim önceliğim diyor vekil harcı oldu Gondor'dur diyor. Bu Gondor'un şu andakinden daha kötü olmaması, işgale uğramaması, karanlığa geçit vermemesi için düşünüyorum. Düşünüyorum ben. O bakımdan da diyor daha geniş şeyler, başarılar falan diyor çok umursamam. Benim derdim diyor günüm Gondor'dur. Çünkü Gondor tutarsa diyor karanlık daha batıya doğru geçemez ve öncelik olarak ben bir Gondor'luyum. Gondor'u savunur. Kral tekrar gelmedikçe diyor. Kral gelirse, kral ne karar verirse onu yapar ama benim görevim diyor kral gelene kadar önceliğim, her şeyim Gondor'u korumaktır. Gandalf kral tekrar gelmedikçe mi diye tekrar diyor. Denet olun şekilde eh diyor sayın vekilacık sizin göreviniz hatırı sayılır bir krallığı artık çok insanın bakıp da görebildiği o alaya karşı korumaktır bunu anlayışla karşılarım diyor bu göreve diyor sadakatınızı değerli bulurum. Ama diyor takdir ederseniz ki benim ne burada ne de dünyanın herhangi bir yerinde hiçbir beyliğim krallığım bir ünvanım yok. Benim için diyor şu andaki haliyle dünyada tehlike içinde olan her kıymetli şeyi korumam gerektiğine inanıyorum. Öyle ki diyor bu savaşlar sonucunda Gondor diyor yok olmuş bile olsa ama çok güzel değerli nadir bir çiçek açtığını görsem onun temiz kaldığını karanlıktan etkilenmediğini görsem onun için bile sevinebilirim. Görevimi bir kısmını yaptığını düşünüyorum diye Ve benim sorumluluğum bütün dünyaydı. Senin gibi Gondor değil. Çünkü kabul etmelisiniz ki diyor ben de bir çeşit vekil harçım. Bunu bilmiyor muydunuz? Bu sözle birlikte dönerek Pippin'e da gelmesini işaret ederek koca adımlarla salondan ayrılıyor. Pippin gene bunun arkasına koştu koştu koştura gidiyor. mihmandarları yol göstericileri Gandalf'a hazırladıkları odaya doğru götürürlerken birkaç dönemeçten, birkaç basamaktan falan iniyorlar. Odanın içine geliyorlar ama şey korkuyor Pippin. Ulan diyor hani Gandalf çok sinirlendi. Ben bir halt ettim. Ağzımı tutamadım yine. Yani saçma sapan bir şeyler söyledim falan diye. Bayağı korkuyor aslında o sırada. Odaya girince oda bayağı ferah döşenmiş. Geniş iki tane yatağı olan. Küçük bir masa. iki sandalye bulunan bir ote. Çok güzel tertemiz örtüler örtülmüş. Rahat bir yatak hazırlanmış. Yastıklarıyla falan. Yıkanmaları içinde ibrikler taslar falan bırakılmış. Denizlensinler falan diye de. Pencerelerinden de Emily Muel ve Rauros'un doğu çizgisi olduğu gibi gözüküyor oradan baktıkları zaman. Tabi Derin pencereler gene orada da. Yani kenarlarına bir hobbitin oturabileceği derinlikteki pencereler. Korkarak gidiyor pencerelerden eminimini falan o manzaraları seyretmeye başlıyor. Oraya oturuyor. Şey diyor bana kızdın mı Gandalf diyor. Çıktığı zaman mimandarlar Elimden geleni yaptım diyor. Yani ben bu kadar becerebildim. Gandalf gerçekten de yaptın diyor. Sonra aniden gülerek gidiyor kolunu omzuna atıyor Piffon'un. Böyle çok tatlı bir gülümsemesi var Gandalf'un. Pippin bunu görünce fark edince bunun samimi bir gülüş olduğunu falan da anlıyor. Baya mutlu oluyor yani. Gandalf memnun bana kızmamış falan diye. Hatta şey diyor bu küçük kahkaha tonu diyor böyle özellikle gizlenmiş hani büyük kahkaha atmamaya çalışmış bir adamın şeyi. Hatta diyor Gandalf rahat olsa iyi bir günde olsa bu savaş mamaşı olmasa bütün konuları çınlatacak kadar büyük kahkahaları gizliyordu o küçük kahkaha. Hmm. O kadar neşeliydi. Gandalf devam ediyor. Gerçekten de diyor elinden geleni yaptım diyor. Umarım bir daha uzun bir süre kendini diyor iki tane el sahibi güçlü adamın bakışları arasında ezilmiş bulmazsın. Hani bu kolay bir iş değil. Çok zor bir işe dayandı. Yine de diyor Gondor Hikimdar'ı senden tahmin ettiğinden daha fazla şey öğrendi. Grubu diyor Moria'dan dışarı Boromir'i çıkarmadığını öğrendi. Boromir'in gruba liderlik etmediğini öğrendi. Minasirid'e gelenler arasında çok saygıdeğer biri olduğunu öğrendi. Ve o çok saygıdeğer birinin özel bir silaha, özel bir kılıca sahip olduğunu da öğrendi. Yani her <gülüyor> Artı diyor yani Gondor'da geçmiş her zaman değerlidir. Hele diyor bir, bir içinde geçmişin kehanetleri, hikayeleri falan çok önemlidir. Bir de diyor böyle bir durumda. Diyor. Denator oğlu diyor seyahate çıktığından beri Isildur'un felaketi hakkındaki her şeyi yalayıp yutmuş okumuştur. Üstüne düşünmüştür. Ama o bakımdan da bir şey saklamaya gücün yetmezdi zaten. O diyor bu zamanın insanlarına benzemezdi. Babadan oğula geçen soyu ne olursa olsun bir şans eseri olarak onda batılı kanı var diyor. Direkt Nümenor kanı var. Denator'da. En çok sevdiği oğlu Boromir'de olmayıp da diyor pek de hoşlanmadığı oğlu Faramir'de olduğu gibi. Denator diyor Faramir'e çok benzer. Bilgelik açısından yükseklik açısından. Boromir bir savaş Farkçıydı. Faramir gibi değil. Ama Boromir ondan değişik olduğu için onu o kadar çok seviyordu. Oysa Faramir aynı kendisi gibi büyük bir bilge. O yüzden Faramirle ile arası çok iyi değil, Boromir'in aksine. Eğer de iradesini bir yöne çevirirse, bir tarafa bakmak isterse, o tarafı görmek isterse o kadar keskin gözleri vardır ki o baktığı yeri görür. Ayrıyeten diyor birisinin düşüncelerini okumak isterse birisinin düşüncelerini bile okuyabilir. Onu kandırmak zordur diyor. Sen diyor kandırmaya çalışmadığın için şanslısın çünkü onu kandırmaya çalışmak hem zordur hem de tehlikelidir. Çünkü Güç sahibi aynı zamanda yani hükümdar oranı. Bunu unutma diyor çünkü artık sen onun askeri oldun. Sen Gondor'a aitsin. Bunu da kafana gönlüne kim soktu? Nereden geldi de böyle bir şey teklif ettin bilmiyorum. Yine de fena olmadı diyor. En azından diyor Gondor'da istediğin gibi dolaşabilme hakkına sahip oldun. Artı diyor bu Denetor'un tavrını da değiştirdi. Çünkü senden böyle bir cesaret beklemiyordu. Böyle bir fedakarlık da beklemiyordu. O bakımdan Denetor'un da bize karşı tavrını değiştirmesine de yardımcı oldu. Hani isteyerek yapmadın ama çok hayırlı bir iş yaptın oldun böylece. Ama senin hayatın çok zorlaştı. Bundan sonra öncelikle sorumluluğu Gondor'a diyor. Denetör'e bağlılığından dolayı. Artık onun emrindesin ve bunu denetör unutmayacak. Aslen onun emrinde olduğunu. Sonra sessizliği hı, içini çekiyor. Diyor ki yarın ne getireceği hakkında kafa patlatmanın da alemi yok. Çünkü diyor yarın en iyi ihtimalle bugün kadar iyi olabilir ki muhtemelen her yarın bir önceki günden daha kötüye gidecek belli bir süre. Ve benim bunlar için yapabileceğim şu anda hiçbir şey yok. Buna mani olamam şu anda. Tahta kuruldu. Taş taşlar dizildi ve olaylar harekete geçti artık bu diyor taşlardan en önemlinden biri diyor Denetor'un oğlu Faramir onun kentte olduğunu zannetmiyorum kentte olsaydı beni bulurdu diye düşünüyor Çünkü Faramirle Gandalf Gandalf'ın Gondor'a geldiği zaman iyi dost olmuşlar Çünkü onda da ariflik var ya onu diyor bulmam lazım diyor. o çok önemli bir taş diyor bu tahtada gitmem gerekiyor Pippin diyor demişti ya akşam komutanlar gelsin toplanın. o diyor divana gidip diyor, oradan diyor neler öğrenebileceğimi, nasıl bilgiler alabileceğimi bakmam lazım Ayrıca Faramir nerede falan onu da öğrenmem lazım. Olabilince bilgi toplamam lazım. Bir oyun kuruldu diyor ve artık hamle sırası düşmanda. Biz düşmanın hamlesini beklemek zorundayız. Gondoreri, Paladinoğlu, Peregrin. Herkes kadar piyonlar da görebilir bunu bile kılıcın. Gandalf tam kapıya gidiyor çıkacak ya diyor çok acelem var pipum benim diyor dışarı çıkmaya karar verirsen diyor ya da dinlenip dışarıya çıkarsan hatta çok yorgun değilsen hani dinlenmeden bir şeye gidebilir misin diyor kraliyet ahırlarına gölge eleye bir bak diyor ona hakkınca davranılmış mı buradaki insanlar iyi insanlardır diyor kötü değillerdir ve hayvanları da severler hayvanlara bakarlar ama çok fazla at bakmadıkları için atlardan çok anlamazlar sen bir kolaçan et hani ona iyi davranıyorlar mı bakıyorlar mı diye ondan sonra da diyor dinlenmene bakabilirsin diyor. Sen nasıl istersen ona göre davranabilirsin ben gelene kadar. Dönüyor gidiyor. Gandalf çıktıktan sonra Hissar'ın kulesinde böyle tatlı bir çan sesi duyuluyor. Hesaplıyor vuruş sayısından Pippin. Diyor ki saat dokuz geldik biz de diyor. Üç kere çalıyor. Muhtemelen altıda gün ışığı için üç çalış saat dokuz üç saat geçti gibi. Saat. Çok düz hesap. <gülüyor> yani düz <güzel> hesap <gülüyor> evet. Bahar güneşinde açık bir pencere önünde güzel bir kahvaltı etmedi. Tam zamanıydı de diyor. Şöyle haklıca bir kahvaltı yapabilseydik. Ah diyor bir kahvaltı için neler vermezdim. Acaba insanlar burada kahvaltı ediyor mu? Yoksa kahvaltı vakti geçti mi? Hani çok merak ediyorlar? Artık kahvaltı edilmiyor mu? Sonra akşam yemeğini ne zaman ve nerede yerler? <gülüyor> Önemli sorular soruyor kendi kendine. Derken Hisar'ın ortasından dar sokaktan yani odasından çıkmış ahıra doğru gitmeye çalışıyor. Ama kendini çok yalnız hissediyor. Meri'nin olmaması onu çok yalnızlaştırıyor da olmayınca. Karşıdan bir tane asker geliyor. Diyor ki yani tanımıyorum ama ne olursa olsun hani birisiyle konuşmak adına bununla konuşacağım diye düşünüyor Meri. Yani <gülüyor> artık yalnızlıktan kurtulayım iki kelam edelim askerle. Ama buna gerek kalmıyor. Asker direkt olarak Pippin'in yanına gidiyor. Sen buçukluk peregrin misin diye soruyor. Bana hükümdarın ve şehrin hizmetine girmek için yemin ettiği söylendi. Hoş geldin diyor. Elini uzatıyor asker. Ben Baran Oroğlu Beragont diyor. Bu sabah benim hiçbir işim yok. Seni bilgilendirmek için gönderildim. Duyduğuma göre diyor sen hükümdarımızın hizmetine ve şehrin hizmetine girmişsin. Sana diyor parolaları ve bilmek isteyeceğim bilgileri öğreteceğim. Ben de diyor seninle ilgili bazı şeyler öğrenirim diyor. Çünkü biz ülkemizde diyor buçukluk adını duymuş olmamıza rağmen hayatımızda diyor ilk kez buçukluk görüyoruz. Hani sizin hayatınız nasıldır? Ne yaparsınız? Ne edersiniz? eten hakkınızda diyor bir ton söylenti de var diyor. O söylentileri de Açıklamanı isteyeceğim senden. Dahası da Mithrandir'in arkadaşısın. Onu diyor iyi tanır mısın? Hani çok merak ediyorum. People şey diyor. Onu diyor kısa hayatım boyunca tanıdım diyebiliriz. Son olarak da diyor uzun bir yolculuk yaptık beraber. Fakat o kitapta okumak için diyor çok fazla sayfa var. Ben diyor olsa olsa diyor bir iki sayfasını görebilmişimdir Gandalf kitabının. Ama yine de onu diyor bu hayatta birçok insana göre çok fazla tanıdığımı düşünüyorum diyor. Yani çünkü çok az insanın hakkında bir bilgiye sahip. Ben diyor bir iki sayfayla bile onu bilenlerden biri olduğumu düşünüyorum. Aslında diyor grubumuzda onu gerçekten bir tek Aragon tanırdı. Beragantur Aragon mu diyor. O da ki şimdi ağzından Aragon'u kaçırdı ya. Ay diyor. Yani. <gülüyor> Biz de diyor birlikte gelen adamlardan tek iyiydi işte diyor. Şimdi Rohan'dadır herhalde hani araya karıştırmaya çalışıyor. Beragon duyduğuma göre diyor sen de diyor Rohan'daymışsın. Rohan'dan gelmişsiniz. O topraklarla ilgili de sana soracağım birçok şey var. Çünkü diyor beslediğimiz azıcık umut da topraklardan gelecek askeri yardıma bağlı. Fakat diyor görevimi unuttu önce senin sorularına cevap vermem gerekiyor sen samimiyetle söyle ne yapmak istersin efendi peregrin diyor peregrin biraz utanarak eğer diyor cesaretimi toplasam şu anda diyor aklımı kurcalayıp duran soruyu sorardım yani kahvaltı falan etmeye ne dersiniz? <gülüyor> Yani demek istediğim yemeği ne zaman yersiniz? <gülüyor> Yemekhaneniz nerede? Eğer varsa tabii. Ya hanlar? Bakındım ama diyor yol boyunca buraya çıkarken hiç han falan görmedim diyor. Siz bir oturup nerede bira içiyorsunuz? Nerede yemek yiyorsunuz? Sabah 9'u. sabah 9'u. Tek bir han bile görmedim yukarı doğru çıkarken falan diyor böyle yarım mahcup. Berevont ciddi ciddi bakıyor. Tam bir diyor, eski tüfeksin. İzciliğe çıkan askerler ya da savaşa giden askerler macera adamları diyor. Doğadayken hep geri döndüklerinde handa nasıl vakit getireceklerini düşünür derlerdi. Hı. Gerçi diyor ben bu şehirden başka bir yere gitmedim ama Hı. öyle dediklerini biliyorum böyle. O halde şunu düşünebiliriz diyor. Sen bugün hiç yemek yemedin öyle mi? Pippin gene utangaç bir şekilde şey yedim diyor doğrusunu söylemek gerekirse. Vekili Aşk'la, hükümdarla konuşurken bize diyor biraz şarapla ekmek, kek falan getirtti diyor. Onlardan yedim ama diyor bir saat öyle bir sorguya çekti ki diyor kurt gibi acıktım. Sorgudan sonra kendimi korkunç aç hissediyor. Berogon bu sefer ciddiyeti bozuluyor. Gülüyor. Diyor ki masada küçük adam onlar büyük işler başarır dedi. Sanırım de sen onu yapmışsın. <gülüyor> Ayrıca bisardaki diyor herhangi bir adama göre de iyi bir kahvaltı sunulmuş sana. Ayrıca de diyor bu kahvaltı çok saygın bir şekilde. yani hükümdarın huzurunda kahvaltı yapman sağlanmış. Çünkü diyor şu an savaş zamanı zaten istikahatlar sınırlı. Denetlemeli veriliyor. Öyle bol bol yediğimiz içtiğimiz söylenemez. Ama gene de üzme kendini diyor. Çok erkenden diyor biz bir iki lokma bir şey yeriz. Sonra öğleye kadar bir şey yemeyiz. Öğlen bir şeyler yeriz. Akşamda diyor yemekhanemiz var. Yemekhanemize gider bir şeyler yeriz. Ama diyor sabahtan çok erken işi olanlar bu saatte kalır kahvaltıları o yüzden de sana diyor kahvaltılık bir şeyler bulabiliriz gibi geliyor bana biraz yürüyelim sonra da gidip bir şeyler bulur muyuz diyor bakalım orada hem çevreyi izleriz hem sohbet ederiz birbirimizi tanırız hem de yemeğimizi yeriz o sırada Pippin'in aklına şey geliyor ya diyor pardon bir dakika aç açgözlülük ya da müsaade edersen açlık diyeceğim diyor Gandalf'ın bana verdiği bir görev vardı onu unuttum sizin değiminiz de Mitrandir'in yani Rohan'ın diyor önemli bir küheylanına söylendiğine göre diyor onu Mitrandir'in emrine verdiği di halde kralın göz bebeği olan bir atı sizin ağırlara bıraktık. Gandalf da okuyor diyor. Benden daha çok sever, daha değerli bulur. Belki de diyor hayatta birçok insanı sevdiğinden daha çok seviyor diyor. Ağırlara gidelim diyor. O hayvana bir bakalım, ata bir bakalım. Bir hobite davrandığınızdan daha büyük bir şefkatle bakmanızı temenni ediyor Gandalf. Hobbit mi diyor. Hobbit de ne Beragon. Biz kendimize böyle diyoruz diye cevap veriyor Pippin. Bunu öğrendiğime memnun oldum diyor Beragon. Çünkü artık garip aksanların güzel bir muhabbeti engellemediğini söyleyebiliriz bilirim. Hobbitler hoş ve nazik konuşan bir halk. Hadi diyor gidelim de şu ata bakalım. Aharlara gidelim. ilk başta ata bakalım. Çünkü diyor ben de hayvanları ve atları çok severim. Ayrıca diyor orada çok uzun süre kalmamız gerekmeyecek. Çünkü eminim ki çok iyi ağırlanmıştır. Bizde hiçbir şeyden haberi olmayan insanlar değiliz. Bu taştan şehirde zaten diyor nadiren at görür. Sadece en üst katta ulakların atları var. O yüzden hani bu övdüğün atı görmek isterim ben de. Muhteşem bir at olduğunu düşünüyorum. Fakat korkma diyor. Ziyaretimiz kısa sürecek. Atımıza düzgün bakılmış. Beraber ahıra doğru gidiyorlar ve gölge eğilinin Pippin girdiğinde zaten çok düzgün bir yere kapatıldığını önünde yiyecekler olduğunu tımar edildiğini gayet iyi bakıldığını falan görüyor. Gölge İli de Pippin'in girdiğini görünce ahıra direkt kişneyip ona dönüyor. Tanıyor yani Pippin'i de. Bizim arkadaş geldi. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Muhabbeti. Günaydın diyor gidiyor yanına gölge eğilinin Pippin. Gandalf diyor ilk fırsat bulduğunda geleceğini söyledi ama çok meşgul diyor. Ne zaman gelir bilmiyorum. Sana selam söyledi. Beni de diyor her şey yolunda mı? Sana iyi bakıldı mı? karnı tok mu? Değil mi? Bakmam ve kontrol etmem için yolladı. O uzun zahmetinden sonra umarım diyor dinlenebiliyorsun bizi o kadar sırtında taşıdıktan sonra. Gölgeyle başını yukarı aşağı sallayarak onaylıyor yani. <gülüyor> <Çok> keyfin <gülüyor> yerinde. Ayaklarını da yere vuruyor. Bragont hayranlıkla geliyor. Hani elini korkarak uzatıyor. Dokundurur mu falan diye. Gölgeyle büyüklük yapıyor. Bragont'un başını okşamasına izin veriyor. Bir şey demiyor Bragonda da. Bragont buna da çok memnun oluyor. Sanki diyor çok uzun bir yolculuktan gelmemiş de bir yarışı hazırlanıyormuş ki biz zinde ve güçlü duruyor diyor. Günlerdir seyahat eden bir hayvan gibi durmuyor. Koşum takımları nerede diyor? Kim bilir bunun koşum takımları ne kadar muhteşemdir. Hani inanılmazdır. Pipun da onun diyor hiçbir koşum takımı yok çünkü kendine koşum takımı taktırmaz o. İstediğin kadar diyor dil dök, yalvar. O diyor üstüne bindirmeyeceksin. Onu eğitemez. O kendisi diyor üstüne binmeni kabul eder ya da etmez. O bakımdan diyor ona hazırlanmış bir koşum takımı falan yok. Sonra başını okşuyor Gölge Yeleni. Hoşça kal Gölge Yeleni diyor. Sabırlı ol savaş yaklaşıyor. O sırada da gölge yere başını kaldırarak kişniyor. Ahır öyle bir titriyor ki kulaklarını tıkamak zorunda kalıyorlar. Gölge yerinin o titremesinden dolu. Beragond'la beraber ahırdan çıkıyorlar. Beragond diyor ki şimdi de diyor sıra bizim yemliğimizde. Onunla beraber böyle birkaç merdiven iniyorlar. Birkaç yoldan dönüyorlar falan. Biraz aşağı doğru iniyorlar yani. Yan taraftaki duvarlarda kapakları olan bir yere geliyorlar. O kapaktan kafasını uzatıyor Beragond. Diyor ki burası diyor muhafız birliğinin deposu kilerleri. Selam olsun Targon diye içeri sesleniyor. Henüz çok erken ama diyor burada hükümdarımızın yeni göreve kabul ettiği bir misafirimiz var. Askerimiz var diyor. Çok sıkı bir kemerle çok uzun uzak bir yoldan geldi. O yüzden de karnı çok aç. Ona diyor elinde diyor ne varsa verebileceğini ver. Karnını doyuralım diyor yeni askerimizin. Tereyağı ekmek, peynir, elma alıyorlar. Elmalar buruşmuş ama hala tadları nefasetleri yerinde. Çünkü kış sütuğunun artık son elmaları kalmış. Fazla kalmamış. Ondan sonra bunları bir sepete dolduruyorlar. Hatta Targon'a Onlara tabak çanak da veriyor yani beraber hisardaki bir pervazın oraya gidiyorlar manzarası çok güzel yüksekteki bir yer oraya tabaklarını çıkartıyorlar peynirlerini tereyağlarını ekmeklerini hmm. koyuyorlar beraber yiyorlar içiyorlar ve bir matara da bira veriyor bunlar yani. baya piknik. piknik yapıyorlar baya piknik yapıyorlar püfun böyle o manzarayı falan seyrediyor doğu gözüküyor bir ucundan da baktıkları yerden oradaki karanlığı falan da görüyor ayaklarını aşya sallamış püfun oradan sürekli yiyor ama korkmuyor da yükseklikten falan berabontum hayran daha bir artıyor pifına karşı. Diyor ki açık konuşacağım efendi freglin. Bize diyor çocuk gibi geliyorsun diyor. Ha, bizim diyor oğlanlar 9-10 yaşlarındayken senin kadar oluyorlar zaten. Ama diyor yine de bizim aksakallı adamlarımızın çok azının bildiği tehlikelerden, savaşlardan ve ilginçliklerden geçmişsin. Yani müthiş bir hayatın olmuş. Hükümdarımızın kendisine söylediklerine göre diyor eskiden nezaketen bahsettiği soylu birisine yalandan bir ünvan değil de sen diyor bu askerliği hak ederek almışsın. Bunu görüyorum diyor anlattık. Nezaketen sana askerlik vermediğini şimdi anlıyorum. Aptallığımı da diyor bağışlamanı talep ediyorum senden böyle düşündüğüm için. Pipın da şey diyor bağışladım. <gülüyor> <gülüyor> Gerçi diyor çok da yanılmış sayılmazsın. Ben kendi halkımın ölçütlerinde diyor daha hani delikanlığını tamamlamamış. Blue çağında biriyim. Yaşım alıncaya kadar bir 3 sene kadar geçmesi gerekiyor. Şairde söyledikleri gibi. Ama beni takma kafana diyor. Gel sen de o manzaradan bak da bana manzarayı anlat. Güneş o sırada tabii tırmanıyor iyice 9'dan sonra öğleye doğru. Vadilerden sisler kalkıyor. Önleri daha bir açık görülmeye falan başlıyor. Ulu nehir kurşunun rengiyle pırıl pırıl parlıyor. 50 fersa uzaktan denizin bulunduğu bir pus ve titrek bir ışık içinde kayboluncaya kadar devam eden güneyde bir yol falan görüyorlar. Pip'un birbirine yakın çiftlik evleri falan görüyor. Hani bir düzen görüyor orada. Ve çok iyi olduğu ta o yükseklikten bile belli olan bir yol görüyor. Yol tıka basa hmm. Ve yolun kenarında da böyle 3 atın yan yana geçebileceği ayrıca sadece biniciler için ayrılmış bir alan da var yani. Ve yol gidiş geliş yapılmış. Araba yolu taştan döşenmiş ve çok düzgün bir şekilde döşenmiş. Girişler olduğu gibi çok da büyük çıkışlar var arabalarla. Yalnız çevreye baktığında hakikaten ne koyun, keçi, inek hiçbir şey görmüyor. Arabalar haricinde atlar da görmüyor. Ya da suvariler harici atlar da görmüyor. Çevredeki ağırlar falan bomboş ve yol çok geniş olmasına rağmen bir kargaşa yapılmadan ilerliyor. Arabaların yolu belli. Üçlü sıra halinde. Atların gidip geldiği, suvarilerin gidip geldikleri yol belli. Üçlü sıra halinde. Karşılıklı bir gidiş geliş var. Şehir bir yandan dolarken bir yandan boşalıyor. O arabalara falan baktığı zaman da şeyi fark ediyor. Genelde çocuklar, yaşlılar, kadınlar falan arabalarla gidiyorlar. Ve şeyi anlıyor hani savaş öncesi bunları güvenli yerlere götürüyorlar artık. Kalede durmalarını istemiyorlar diye. Bu düzenli sıranın en sonunda da el arabalarıyla birileri yiyecek falan gibi şeyler taşıyor arabaların arkasında. Beragant diyor ki bu diyor Tumladen ve Löserna vadilerine, dağ köylerine giden, oradan da Lebenli'ne giden yol. Gitmesi gereken yaşlı, çocuk, hasta, kadınlar korunakları bir yere taşınsın diye son yük arabaları baları da gidiyor. Hani bugüne özel bir durum değil ama artık sonuncularda tahliye edilmeye başlandı. Hepsinin diyor öğleden önce cümle kapısından geçmesi ve yolunda diyor bir fersah mesafeye kadar boşaltılması gerekiyor. Yolda artık temelli hiç kimsenin kalmaması gerekiyor. Emir böyleydi diyor ama diyor bu üzücü bir gereklilik. Çünkü birçoğu diyor artık buraya döndüklerinde burada bıraktıklarının çoğuna rastlamayacaklarını biliyorlar. Savaşta çok fazla kayıp da vereceğiz. Neredeyse kalede çocuk da kalmadı diyor. Hepsi tahliye edildi. Çok büyük istisna çocuk haricinde. Zaten diyor bu şehirde diyor, her zaman çocuklar az olmuştur. Hani Gondor nüfus olarak hiçbir zaman son yüzyıllarda çok fazla gelişmemiş bir yer. Ayrılmayı kabul etmeyen ve yapacak bir şey bulabilen birkaç delikanlıdan da başka kimse kalmadı. Benim oğlum da ısrarla inat etti. Gitmedi. Benim oğlum da o delikanlılar arasında. Bir süre sessizce kalıyorlar böyle. people sabırsızlıkla doğuya bakıyor. Oradaki karanlığa bakıyor. Ve on binlerce okul tarlalar üzerinden böyle kitle halinde geldiğini hayal ediyor. O doğudan o karanlığın altında. Sanki oklar bu tarafa doğru geliyormuş gibi ve Oskiliyat'a doğru bakınca Anduin'de orada bir kent harabeleri falan belli belirsiz görmeye başlıyor. Oskiliyat'i işaret ediyor diyor ki orası da bir başka şehir mi ne orası diyor bir yapılar var orada. Veroganta diyor orası bir şehir hatta diyor bizim Gondor'un başkentiydi orası. Burası diyor sadece kaleydi batıdan gelenleri korumak için. Ama orayı kaybettik. Orası bizim yani ihtişamlı büyük Gondor'un başkentiydi ve Anduin'le ile karşı tarafı arasında birbirini bağlayan bizim karşı tarafa. Geçmemizi sağlayan köprülerin de olduğu bir yerdi. İlk başta diyor tamamını kaybettik kentin diyor bir saldırı sonucu. Denator zamanında kenti yeniden aldık. Daha sonra diyor Boromür zamanında tekrar bir saldırıyla kaybettik kenti. Yalnız Boromür doğu kıyısını bizden yana olan kıyısını diyor geçen sene diyor bir muharebede tekrar kazandı. Ama diyor artık daha doğuya geçmek zorlaştı. Çünkü karşı taraf doğu kıyısı diyor düşman elinde kaldı. Şu anda diyor hala bir orduyla orayı tutuyoruz. Ama bu daha çok orayı savunmak ve doğuyu gözlemlemek açısından batı kıyısı bizim elimizde. Son kaybetme sebeplerimizden biri doğu kıyısını diyor. Bir anda kara atlılar çıktı. Onu deyince Pipın kara suvariler mi diyor. Berevont da evet diyor kara suvariler. Görüyorum ki sen de diyor onlar hakkında bir şeyler biliyorsun. Hiçbir şey anlatmadın ama. Pipın şey diyor evet diyor onları biliyorum ama onlardan diyor şimdi oraya Mordor'a bu kadar yakınken tek bir kelime bile söz etmem diyor. Susuyor gözlerini nehrin yukasına doğru kaldırıyor. Berevont bir süre sessizlikle ona refakat ettikten sonra diyor ki Mordor'a bu kadar yakınken mi söz etmezsin. Biz de diyor bu adı diyor çok sık anmayız aslında kentinizde. Ama diyor şöyle bir durum var. Biz diyor bütün hayatımız boyunca bu gölgenin altında yaşadık, yakınında yaşadık. O bakımdan hani bize çok alışık geliyor o gölgenin olması. Yalnız diyor şunu fark ediyoruz ki bu gölge diyor son yıllarda eskisinden daha karanlık ve daha batıya doğru ilerliyor. Hı. Ve bu da diyor artık fırtınanın yaklaştığı her şeyin sonunun geldiğini bize hatırlatıyor. Çünkü gölge diyor son yıllarda iyice büyümeye başladı. Oscar Oskiliyat'ın diyor beli yakasını diyor o gölgenin altından da Boromir kurtarmıştı kısa bir süre önce. Fakat diyor artık oraya yeni bir saldırı yapılacağını da tahmin ediyoruz. Yani orayı da uzun bir süre elimizde tutmamız pek mümkün olmayacak. Belki de gelmekte olan savaşın en önemli saldırısı oraya olacak. Oskiliat olacak. Ne zaman diyor bu savaş olacak sence Pippin, Beragont'a? Çünkü diyor dün gece işaret kulelerinin yandığını gördüm. Kalede bir ton kargaşa gördüm. İnsanlar gidip geliyordu işte yollar doluydu falan. Ama diyor şimdi diyor sanki diyor her şey yavaşlamış gibiydi. Her şey çok sakin. Ve bunun nedeni diyor artık her şeyin hazır olması. Bu diyor dalmadan önce suya derin bir nefes aldığımız zaman. Savaş başlamadan önceki sonu. Ama diyor o zaman da dün gece diye işaret kuleleri yakılmıştı. Hani dün bir hararet vardı gene. Kuşatma altına alındıktan sonra diyor zaten işaret kulelerinin yakılmasının bir anlamı yok. Çünkü hani ışınlanıp gelemeyeceklerine göre kuşatmadan önce haber vermek için yakıldı. Gerçi diyor bizim hükümdarlarımızın falan diyor bilgi almak için, haberleşmek için çok farklı yolları falan olduğunu da tahmin ne diyoruz diyor. Onlar hani başka türlü de iletişebiliyorlardır. Ama işaret kulelerinin henüz savaş başlamadan yakılmasının sebebi savaşa kadar birilerinin bize yardıma yetişmesini sağlamak. Ve diyor denetörün de çok ayrı bir gücü olduğu söylenir. Hatta diyor denetör o ekleniyor kulesinde diyor uzun geceler boyunca tek başına sabahladığını falan görüyoruz diyor. O da ki ışık yanıyor. Hatta diyor o işte hem batıdan yardım için iletişim kurarken kara düşmanın da diyor zihnine girip onunla savaştı zihninde onun hakkında bilgiler aldığı Söylenir. Zaten diyor aslında bu kadar yaşlı bir adam değil. O kara güçle savaştığı için zihninde o yüzden bu kadar yaşlandığı söylenir Gondor'da. Faramir ülke dışında diyor tehlikeli bir görevle nehrin öbür tarafında o da nehrin doğu tarafından haberler göndermiş olabilir. Ama işaret kolorinin tutturulmasına neyin sebep olduğunu bana soracak olursan diyor geçen gün Lebanon'den diyor kara haberler geldi. Çünkü oradaki Berfalastan sonraki kıyılardaki umbar korsanları diyor savaş hazırlığı tamamlanmış. Gemilerle asker gönderdiklerinin 30 geldi. Şimdi onlar bu kıyılara gelmeden evvel Rohan'a haber verelim diye. Bu yüzden diyor dün gece yakılmış olabilir işaret kuleleri. Onlar önceden diyor Gondor'un güçlü zamanları da seslerini çıkartamazlardı. Umbark orsanları. Artık diyor bizim de diyor zayıf olduğumuzu ve düşmanın çok güçlendiğini bildikleri için böyle cürekkar bir iş yapabiliyorlar. O yüzden diyor en çok da Rohan'dan gelen haberlere seviniyoruz ya da Rohan'dan gelecek yardımı bekliyoruz. Hatta Rohan'ın zafer haberiyle çok memnun olduk biz. Ama diyor yine de şu Şöyle diyor bir durumu gözetlediğimizde bu diyor savaşın diyor artık kaleler için bir çekişme, itileyenden ya da anaruyandan çıkıp akımlar düzenleme, vurkaç taktikleri falan olmadığı anlaşılıyor. Bu diyor çok kesin, kati, büyük bir neticeyle sonuçlanacak bir savaşa gittiğimizi anlıyoruz. Bu küçük yöresel çatışmalar meselesi olmayacak artık. Ta diyor güneydeki harata, doğudaki topraklara kadar herkesin gölge altında kalıp kalmayacağını belli edecek bir savaş olacak. Yine de diyor efendi peregrin yani bütün her yer, Rohan'da önemli, işte sizin şairiniz de önemli, limanlar önemli, Berfalas önemli falan. Ama diyor şunu unutmamak lazım ki savaşların bir çoğundan sadece biri Gondor'da olacak bile olsa diyor. En yakın biz olduğumuz için diyor en büyük darbeyi biz yiyeceğiz. O bakımdan yani bizim burada yapacağımız savunma aslında savaşın devamı için çok daha belirleyici olacak. Onun da bilincindeyiz. Sizce diyor efendi peregrin dayanabileceğimize dair bir umut besliyor musunuz? Pippin cevap vermiyor ilk başta. Surlara, kulelere, sancaklara falan bakıyor. Ormanda ve dağlardaki orkları, Isengard'ın ihanetini, kem gözün kuşlarını, şairin yollarında bile dolaşan kara suvarileri, kanatlı dehşetleri, nazgülleri düşünüyor. Titriyor ve bunlar aklına geldiği zaman bir küçülüyor. Umutsuzluğa düşüyor. Böyle içi kararıyor falan. Ve tam o anda böyle güneş göz kırpara kararıyor sanki. Ve üstlerinden gökten çığlıkla beraber bir şey geçiyor. Ve Pip'un temelli umutsuzluğa düşüyor. Beragond da korkudan rengi atmış bir şekilde diyor ki neydi o diyor de bir şey hissettin mi? Bir şey oldu. Pipun evet diyor. Bu bizim düşüşümüzün işareti. Kıyametin gölgesi. Havada lanetli bir suvari. Berevon evet diyor. Bu bir kıyametin gölgesi bence de. Korkar'ın minastrit düşecek. Gece yaklaşıyor. Sanki kanımdaki sıcaklık bile çekildi. Buz gibi oldu. Bir süre böyle boyunları bükük, üzgün ve teslim olmuş bir şekilde duruyorlar. Sonra Pippin böyle boynunu hafifçe kaldırıyor. O kulelerin üstündeki sancakları falan görüyor. Rüzgarda dalgalanışı falan görüyor. Geçti diyor. Hayır gönlüm henüz ümitsizliğe düşmeyecek. Moria'da Gandalf'ta düşmüştü geri geldi diyor. Ayakta durabiliriz. Tek ayağımızın üzerinde kalsak hatta diyor dizlerimizin üzerinde kalsak bile yenilmeyeceğiz diyor. Bir Hala bir umudumuz var. Yenilmeme ihtimalimiz var. Herhalde de Pippin. Bunu duyunca Beragond diyor ki doğru dedim Peregrin. Şöyle bir şey de var diyor. Biz diyor Gondor'u kaybetsek bile Gondor'dan gizli çıkışları biliyoruz. Başka yerleşim alanlarımız var. Gerilla savaşı yapabiliriz. Hala diyor iyi insanların yaşadığı küçük alanlar oluşturabiliriz. Ve bu kötülüğe karşı hala savaşabiliriz. Gondor'u kaybetmemiz bile aslında karanlığın tamamen her yerde hakim olacağını göstermez. Buradan kaçarız başka bir yerlerde yerleşiriz. Orada inatla savaşımıza devam ederiz. Ayrıca diyor bence de Gondor yok olmayacak diyor bir şekilde hayatına devam edecek. Pipın şey diyor ne olacaksa olsun bir açıdan da. O kadar uzun zamandır bir gerginlikle yaşıyoruz ki artık ne olacaksa olsun ve bitsin istiyorum yani. Bir felaketi beklemektense sonuçlanmasını istiyorum. Benim diyor savaşçılıkla hiçbir ilgim yok zaten. Çarpışma düşüncesinden bile diyor hoşlanmam normalden. Fakat diyor kaçamayacağım bir çarpışmanın tam da sınırında olmak temelli geliyor beni. Ne olursa olsun diye düşünmeye başladım bu yüzden. Daha şimdiden diyor amma uzun bir güne benziyor. Zaman bile geçmiyor. O kadar Olay oldu. Denatorla konuştu, yemek yedi, ahıra baktı bilmem ne. Bitmiyor gün yani. Eğer diyor durup seyretmek hiçbir hamlede bulunmamak, ilk saldırıyı yapmamak zorunda olmasaydık diyor daha memnun olacaktık. Berogant diyor ki ah işte diyor orada birçok kişinin yarasına parmak basmış oldun. Çünkü hiç kimse karşıdan gelecek hamleyi beklemekten Gondor'da da memnun değil. Ancak Faramir dönünce belki bir şeyler değişebilir. O diyor birçoğunun tahmininden çok daha cesur bir komutandır. Çünkü diyor bugünlerde insanlar diyor bir komutanın sadece çok büyük bir bir savaşçı olmasını umuyorlar. Oysa Faramir çok büyük bir savaşçı olmasının yanında inanılmaz azimle, sabırla davranabilen, çok kararlığıyla bilinen, çok kadim belgeleri okuyabilen, eski dillere akip, tam bir bilge bir adamdır. Gerektiğinde hızlı kararlar verebilir ve bunu doğru bir şekilde yapabilir. Ya da gerektiği zaman sabırla bekleyebilir, doğru hamleyi yapabilecek zamana sabredebilir. Öyle hoyratça davranmaz. Boromir kadar pervasız ve sabırsız değildir ama azımkarlığı da ondan aşağı değildir. O gösteriyor, doğuyu gösteriyor. Oranın öte taraftaki diyarın dağlarına saldıramayız ki diyor, O kadar güçlü değiliz. Hatta diyor o tarafa diyor, doğru düzgün geçemiyoruz bile artık. Hani. Gitgide de diyor gölgenin mesafesi kısalıyor, üstümüze geliyor diyor. Keşke elimiz umduğumuzdan daha ağır olsaydı. Çok daha güçlü, kuvvetli olabilseydik askeri açısından. Kılıcının kabzasına vuruyor böyle. Pipun ona bakıyor böyle uzun boylu, soylu, mağrur bir insan olduğunu görüyor. Ve bu ülkede gördüğü her insanın o bu tarife uyduğunu düşünüyor. Yani hakikaten çok soylu bir halk, çok güçlü bir halk olduğunu anlıyor. Ve şey yapıyor Pippon'da. Hehat diyor kendi elin bile bana o kadar hafif geliyor ki kılıcını tuttuğunda. Gandalf'ın dediği piyon benzetmesi geliyor. Bir piyon mu demişti Gandalf? Belki de ama yanlış bir satranç tahtasındaki piyon diyor kendisi için. Böylece tam öyle olana kadar orada durup sohbet ediyorlar falan. Sonunda da Beravond kalkıyor. Pippon'a diyor ki benimle gelecek misin diyor. Bugünlük benim dahil olduğum birliğe katılabilirsin diyor. Herkes diyor seni çok merak ediyor zaten. Hem onlarla arkasından arkadaşlık edersin. Beraber sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Gülüm kolay geçer diyor. Çok yorgun değilsen gel bizle de takıl. Artı diyor savaştan önce ne kadar çok insanla tanışırsan da o kadar iyi olur. Çünkü savaştan sonra tanışacak kimse kalmayabilir zaten. Pipun da seve seve gelirim tabii diyor. Çok yalnızım. Akrabam da uzaklarda diyor. Ben yalnız kaldım. Gandalf'ı da zaten ara ki bulasın diyor. O bakımdan diyor çok sevinerek gelirim. Hatta diyor senin böyle komutansan falan diyor. Beni tavsiye edersen, bölüye aldırırsan beni diyor. İkimizin dostluğu da devam eder falan. Peravon gülüyor diyor. Yok diyor ben komutan falan değilim. Düz sıradan bir askerim ben. Yine de diyor efendi Peregrin Gondor Kulesi muhafızlarından biri olmak Gondor halkı arasında imrenerek bakılan özenilen bir şeydir. Hani er olmama rağmen halkın arasında yine bir saygınlık görürüz biz. Kule muhafızı olduğumuz için. Değerlidir bizim görevimiz falan deyince bu aşırı onurlu görevden tırsıyor. Pipun diyor ki o halde diyor bu beni aşağı <gülüyor> beni diyor odamıza geri götür diyor. Gandalf orada değilse senin arzu ettiğin gibi diyor arkadaşların yanına gidelim. hani ben sizi bölüye dahil olamam. Hani siz yüksek iş yapıyorsunuz. Konuğun olarak orada olurum diyor. Sohbet ederiz. Beragant'la gidiyor. Üçüncü bölünün adamlarıyla tanıştırılıyor ve herkes bunu büyük bir sevgiyle karşılıyor. Aralarında şey muhabbetleri falan da olmuş. İşte bu bir 500 tane askerle beraber geldi. Hani Aynen. Yani. Aynen. Yok işte bu çok küçük ama soylu birisi. Onun yanında askerler var. Onunla desteğe geldi bize falan diye. Hakikaten tam asker mühabbeti. <gülüyor> ama yamadım. daha sonra böyle olmadığını anlıyor bu. Her seferinde yani Pip'un doğruysa ya Öyle bir şey değil bir tek ben varım. Ben geldim falan diye bunları açıklamaya çalışıyor. Gondor'a 5000 kılıç ile ittifak teklif etmek üzere geldiğini falan konuşuyor. 5000 <gülüyor> kılıç falan böyle. Ondan sonra Pippin gönülsüzce bu umut dolu hikayeleri bozmak zorunda kalıyor. Doğruyu söylemek zorunda kalıyor falan. Ama Borom ile arkadaşlık ettiğinden Mitrandir'i tanıdığından falan bahsediliyor. Onlar hakkında sorular soruluyor. Ama çeye çok dikkat ediyor. Gandalf'ın tembihlediği şekilde Aragondan bahsetmemeye, yüzük yani Frodo hikayesinden bahsetmemeye özel çaba gösteriyor. E bir de da uzun uzun muhabbet etti. Tabii muhabbeti de var. Zaten yükseldi hani askerler hasta. Yani. denetorla kim bir saat muhabbet etmiştir buraya muhafız olarak. Bir süre sonra Beragont ayağa kalkıyor diyor ki şimdilik diyor hoşça kal. Dün kavuşuncaya kadar işim var. Görevlendirildim. Ve diyor buradaki herkes de bir göreve sahip artık. Bu tanıştığın insanlar falandır. Ama diyor eğer kendini yanlış hissediyorsan belki şehiri gezerken yanına neşeli bir rehber istersin. Sana yardımcı olabilecek ve seninle seve seve gezecek olan. Benim oğlum iyi bir oğlandır diyor ve seni şehri gezdirmeyi falan severek kabul eder eğer istersen diyor son daireye git yani en alttaki daireye git rad kalerdayindeki lamba ustaları caddesindeki eski konuk evini bul orada diyor kalan birkaç tane çocuk o çocuklardan biri de benim oğlum diyor benim gönderdiğimi söyle kendi durumunu anlat beraber diyor kapanmadan diyor bir cümle kapısına gidersiniz o gidip gelenlere bakarsınız edersiniz falan vakit geçirirsiniz ya da diyor istersen yerine git dinle. ve askerler görev yerlerine gidiyor Pippin böyle bir ara dışarı çıkıyor şeye gitmeyi düşün yani git dinleneyim mi falan ama kendini zinde hissediyor çok o kadar da yorgun hissetmiyor. Ayrıca de cebinde gölge yeriye saklamış olduğu yiyecekler var. O yemeklerden ayırttığı gitmeden önce de diyor ahırları ovayım gölge yeriye yiyeceklerini verip, ondan sonra da diyor bulmaya gideyim Beragon'un oğlunu onlarla beraber dolanıyıp gidiyor ilk başta gölge yeriye sakladığı yiyecekleri veriyor oradan aşağı doğru işte kapılardan geçe geçe yürüye yürüye gidiyor ve halk bunu gördüğü zaman geçerken hep Güler yüzlü hoş geldiniz hoş geldiniz falan diye karşılıyor. Bu hoşuna da gidiyor. Hani bunları yabancılamıyor. Yalnız bu geçtikten sonra aralarında fısıldıştıklarını <gülüyor> ve ona ortak da Erninli Perinat dediklerini duyuyor sürekli. Perinat buçukluk demek zaten. Elnil de prens. Buçukluk prensi. Hmm. Ya yavrum benim. <gülüyor> ben de ne kadar anlatırsam anlatayım diye benim bir prens olmadığımı anlamayacak bunlar. Biraz mahcup da oluyor bu buçuk prensi falan diye. Şey aklına geliyor yani beş bin askeriyle geldi falan. Hani <gülüyor> beni de öyle zannediyorlar. Apla hani öyle zannediyorlar. Bozma ya yürü işte. Sür sefasına. <gülüyor> bir şey demiyor çünkü yani tek tek bir kanka anlatacak evet. hali yok. Sonunda bu caddelerden, kemerlerden, geçe geçe geçe zarif sokaklarda. cümle kapısına doğru uzanan geniş yol olan Lamba caddesine geliyor. Oradan biraz ilerledikten sonra da eski konuk evini buluyor. Böyle kurşini bir yapı. Bayağı yıpranmış taş bir bina. O tarafa doğru gidince oradaki sütunların arasında birkaç tane çocuğun oyun oynadıklarını falan görüyor. Yani çocuk genç arası işte 9-10 yaşlarındakiler. Bağırarak çimler üzerinde birbirlerine bir şeyler fırlatıyorlar. Koşuyorlar eğleniyorlar falan. Bir tane çocuk Pipun'u görüyor. Ona doğru bakmaya başlıyor. Pipun da ona bakmaya başlıyor. Ona doğru ilerleyerek. Çocuk geliyor Pipun'un yanına Selamlar diyor. Nereden geliyorsun? Sen şehirde yabancısın galiba. Pip de öyleydim diyor. Yabancıydım. Fakat artık Gondorlu bir adam olduğumu söylüyorlar. <gülüyor> Oğlan da şey diyor. Hadi canım diyor. O zaman biz de adam saydırız diyor. de senin kadar boyun var. Kaç yaşındasın ki diyor. Sen ismin ne hem? Ben artık 10 yaşındayım. Yakında da 5 ayak uzunluğunda olacağım diyor. Senden daha uzun boyluyum. Hem benim babam muhafız. En uzun boylu muhafızlardan bir. Senin baban nece? Pip diyor. Önce hangi soruya cevap vermemi istersin? Babam diyor. Şehirdeki tıkış kazasında <gülüyor> Zerre kuyu çevresi de çiftçilikle uğraşıyor. Ben diyor hemen hemen 29 yaşındayım. Yani bu noktada seni geçiyorum. Ama boyum sadece 4 ayak ve daha fazla büyüyeceğimi de zannetmiyorum. Tabii enine hariç yani. Uzamayacağım ama zamanla genişleyeceğim. Göbek bağlayacağım. Çocuk hayret ediyor diyor ki 29 yaşında mısın? Çocuk gibi görünüyorsun diyor. Sen bayağı büyük müsün? Amcamın yaşındasın. Amcam ya Allah's kadar büyük senin yaşın. Bahse girerim ki diyor seni ters çevirebilirim ayaklarından tutup seni yenerim. Pip diyor belki yapabilirsin eğer izin verirsem. Pip bunda onunla oynuyor tabii gülüyor bir açına. Belki diyor ben sana aynısını yapabilirim. Ülkemde diyor bir iki güreş numarasını çok iyi biliriz biz. Haberin olsun diyor kendi halkım içinde diyor normalden daha iri ve güçlü biriyim ben. Şimdiye kadar da kimsenin diyor beni böyle ayakladığımdan tepe üstü tutmasına izin vermedim. Hiç kimse böyle bir şeye cesaret edemedi. Eğer diyor bunun sınanması gerekiyorsa ve hiçbir kaçış yolu yoksa bu başka türlü hallolmayacaksa seni öldürmek zorunda kalabilirim. Hmm. <gülüyor> Çocuklar çok güzel muhabbeti diyor. Çünkü büyüdüğünde diyor kimsenin göründüğü gibi olmadığını göreceksin. Beni yumuşak başlı yabancı bir delikanlı kolay bir av gibi görmüş olabilirsin. Ama seni uyarayım öyle değilim. Ben bir buçukluğum zorlu gözü pek ve tehlikeli. <gülüyor> Ey yavrum benim. <gülüyor> Pip'in öyle gattar bir ifadeyle bakıyor ki bunları anlatırken böyle gitgide büyüyormuş gibi falan. Çocuk korkuyor böyle geri geri çekilmeye başlıyor. Pip'in yo diyor korkma korkma diyor. Yabancıların kendileri için anlattıklarına da inanmamalısın. Yalan söylüyorum diyor ben dövüşçü falan değilim ama her halükarda saldırıda bulunan kişinin kimliğini açıklaması daha nezaketli değil midir diyor sen madem bana saldıracaksın önce sen bana kimliğini açıkla çocuk biraz toparlanıyor kendine geliyor bu konuşmadan sonra diyor ki o olan gururla ben muhafızlardan berabon tolu bergilim ben de diyor, öyle tahmin etmiştim babana çok benziyorsun zaten suratın falan babana çok benziyor baban gönderdi beni diyor beni dolaştır gezdir diye zaten babanın yanından geliyorum sana haber getirdim o zaman diyor niye baştan söylemedin ki bunu diyor Belgilde. yoksa diyor baban fikrini değiştirdi diyor beni diyor kızlarla kadınlarla beraber güvenli yerlere göndermeye mi kalkacak yo diyor aslında son arabalar da gitti gönderemez ama diyor ne söyleyecek ki pipında mesajı diyor güzel olmasa bile diyor o kadar da kötü değil dedi ki diyor beni gezdirecek misin şey? mısın? Bana arkadaşlık edecekmişsin. Hani çok keyifli bir şey olmayacak senin için ama seni geri göndermeyi düşünmüyor. O kadar da kötü bir şeyden bahsetmedi. Belgil çok rahatlıyor bu durumdan. Ellerini çırpıyor. Yaşasın diyor. Beni geri göndermeyecek her şey yolunda. Biz de diyor birazdan diyor cümle kapısına gidecektik. Gelenleri izlemek için. Hadi diyor sen de bizimle beraber cümle kapısına gel. Kimler geliyor ki diyor Pippin? Orada neler oluyor? Gün kavuşmadan diyor Irak topraklardan bizdeki uzak topraklardan diyor komutanlar ve askerler bekleniyor Gondor'un savunmaya, yardım etmeye, geliştirmeye edecek olanlar. Bizimle gelirsen görürsün. Bergil çok iyi yolda çıkıyor. Beraber şakalaşıyorlar, eğleniyorlar bilmem ne falan. Sokakları falan geçerken de oraları falan da tanıtıyor. Askeri noktalardan geçerken ne Pifun'a ne Bergil'e bir şey demiyor askerler. Geçmelerine izin veriyorlar. Bergil de hatta şey diyor. Artık da yanımıza bir büyük olmadan diyor buradan geçirtmiyorlardı bizi. Sen yanımızdasın diye rahat rahat geçebiliyorsun cümle kapısından. Şeyi tam anlayamamış durumda Bergil. Sadece yaş meselesi değil artık o bir Gondor askeri ya. Herkes duyuruluyor tabi bu Peregrin Tukkondor askeri, Denetor'un askeri diye Bu yanında asker var diye geçmesine izin veriyorlar çocuklarında. Ve cümle kapısının yanına iyice geldiklerinde bir kalabalık birikmiş orada. Gelenleri gözlemek üzere falan. Ve uzaklarda bir toz bulutu görmeye başlıyorlar. Bir süre bekledikten sonra toz bulutunu görünce gelenler iyice yaklaştığı için Pippen'la Bergin halkın arasından bacaklarının arasından falan geçerek en öne gidiyorlar. Manzarayı gelenleri daha iyi seyredebilelim diye borular ötmeye başlıyor o toz bulutunun içinden. Ve onlar yaklaştı aldığında atlıları görüyorlar artık halk forlong forlong diye bağırmaya başlıyor ve Pippin diyor ki forlong forlong diye niye bağırıyorlar kim geliyor falan diye Bergil'e soruyor Bergil'de şey diyor forlong geldi diyor bizim Losannah hükümdarı şişman forlong benim atalarımın yaşadığı yerdir diyor Losarna biz oradan geldik yaşa forlong işte geldi yaşasın forlong diye Bergil de bağırıyor en baştaki kalın bacaklı koca bir atın üstünde forlong var arkasında da askerleri var böyle geniş omuzlu koca kuşak minastirikteki insanlara göre daha esmer, aksakallı, zırhlara bürünmüş, simsiyah miğferi olan ağır uzun bir mizrah taşıyan birisi Forlong. Çok güçlü bir savaşçı olduğu edasından da tipinden de belli. Arkasında da böyle tozlar içinden çıkıp yaklaşan gene silahlı, savaş baltalı, mızraklı adamlar yürüyor. Yüzleri hepsini çok asık ciddi askeri ciddiyetteler. Komutanlarını esmer adamlar takip ediyorlar. Halk Forlong diye bağırıyor. İyi yürekli, iyi dost Forlong. Fakat diyorlar kendi arasında konuşurken Losanaklı adamlar sayıları ne kadar azı? 200 kadar kişi geldi sadece. Oysa biz onun 10 misli olmuyorduk. umuyorduk? 2000 kişi gelsin diye umuyorduk. Demek ki diyorlar duyunca kendi bölgelerini korumak için ana kuvvetlerini orada bıraktılar. Sadece krallarıyla bölgedeki beylikte 200 tane seçme askeriyle gelebildi. Böylece başka başka bölükler de o yoldan cümle kapısından geçmeye başlıyorlar. Tek tek içeri alınıyorlar ama Pippo'nun duyduğu konuşmalardan falan hep umulandan daha az geliyor. Yani bunlar 3000 kişi bekledikleri bir bölgeden 300 kişi geliyor. İşte 10.000 kişi bekliyorlar. 1000 kişi geliyor falan. yani. Hep çok az sayıda asker geliyor. Bu askerler de şeylerden geliyorlar bu. Gondor'un çevresindeki yerleşim alanlarından, kalelerden, kulelerden falan ve en sonunda da gemiyle gümüş kuğu nişanını taşıyan, bayrakları olunan, hükümdarın akrabası olan, çok önemli bir karakter olacak olan Dol Amroth prensi, gri atlar mavi kaplanmış, çok disiplinli, çok ihtişam bir suvari alayı olarak 700 kişilik bir alayla İmrahil yönetimindeki Dolamrot Press'li askerleri giriyor. Bir var zaten. Evet. İmrahil'i İmrahil anlattığımız. Hepsi bu kadardı diyor bütün gelenler. Ve 3000 kadar bir asker toplanmış oluyor bütün gelenlere rağmen. Toz bir süre havada asılı kalıyor çünkü rüzgar durmuş böyle tozlu duruyor her yer falan. Artık akşama doğru olmuş güneş batmaya yakın bir zaman. İkindi geçmiş öyle diyelim. Pipın yukarı doğru bakıyor gökyüzüne böyle kendi kendine şey diyor. Böylece bitiyor hoş bir gün gazap içinde. Bir şeyler çok zor, çok yıkılmaya yakın olduğunu hissediyor. Bergir'de öyle olacak. Eğer gün kavuşma çanlarından evvel geri dönmezsem diyor. Benim için hiç hoş olmayacak. Cümle kapısı da diyor kapanacak diyor. Borazanlar çalıyor. Haber veriyor. Artık cümle kapısını kilitliyorlar. Çıkanlar çıktı. Gelenler geldi. Kapanmadan diyor şehre girelim hemen cümle kapısına. En son bu ikisi giriyor cümle kapısından Oradaki kalabalık arasında. Bergir'de o tekrar konuk evinin oraya geldi diyor ki şimdilik de hoşça kal ve babama da selam söyle bana yolladığı arkadaş için senin için teşekkür ettiğimi bildir ona ve diyor ne olur yakında gene gel diyor ben seni çok sevdim neredeyse diyor savaş olmasaydı bir güzel eğlenebilseydik derdim hatta diyor bu mevsimde diyor oralar çok güzeldir memleketin olan Losernah'a götürseydim seni oradaki işte ağaçları çiçekleri ormanı doğayı gösterebilseydim fakat diyor belki savaş iyi bir şekilde biterse bir gün seninle beraber Losernah'a da gideriz falan diye Pippin'la sohbet ediyor bence diyor hükümdarımızı da diyor hiç yenemeyecekler. Sonra diyor benim babamla diyor çok iyiktir. Teslim olmaz. Yenilmez. Hoşça kal Yine gel diyor. Konuk evine doğru gidiyor. Pipın geri dönüyor. Her daireyi geçe geçe geçe gidiyor. Bu sefer yol aşağı inmesinden çok daha uzunmuş gibi geliyor. Tek başına cam sıkılmış bir şekilde ilerlediği için. Sağa sola bakıyor. Halkı gözetliyor. Bir yandan yürüyor. Kapılara falan bakıyor. En sonunda Beregont'un yanına kadar çıkıyor. Yüksek avluya kadar çıkıyor. Beregont onu çok büyük bir memnuniyetle karşılıyor. Oğlundan gelen haberleri dinliyor onundan. Beraber yemek yiyorlar işte akşam yemeği şölen olan yemeğe gidiyorlar ve şeye bir sıkıntı çökmeye başlıyor. Gandalf'ı görmek istiyor Pippin. iyice dalanmaya başlıyor. Gandalf'tan haberler almak istiyor falan. Beragond diyor ki dinlenmeye gideceğini söyleyince yemekhaneden Pippin yolunu bulabilir misin diyor. Kara bir gece ve artık güvenlik sebebiyle diyor. şehrin ışıkları diyor gece yakılmıyor. Dışarı sızmayacak odalardaki pencerelerden uzak ışıklar hariç oda küçük ışıklar hariç kesin yasak geldi diyor. Tamamen kara anlığa pürünüyor diyorken O bakımdan diyor yolunu bulabilir misin? Gidebilir misin? Ayrıca sana gitmeden evvel şunu da söylemem gerekiyor diyor. Yarın sabah erkenden hükümdar denatör diyor senin huzuruna bekliyor. Korkarım diyor seni 3. böyleye bize vermeyecekler. Yine de diyor yeniden görüşmeyi umabiliriz tabi diyor. Hepimiz kurallardayız asker olarak. Hoşça kal iyi uykular. Pipın geri dönüyor karanlıkta olsa yolunu buluyor. Hobbitler de bu yol bulma işi iyi zaten. Hani yeteneklerinden biri kaybolmamaları hobbitlerin. Masaya bırakılmış küçük bir fener dışında hiçbir şey yanmıyor. O da neredeyse loş. Dışarıdan görülmeyecek bir şekilde yerleştirilmiş o küçük ışıkta. Gandalf yok ortalıkta. Bir not falan da yok. İlk başta biraz bekleyeyim diye oyalanmaya falan çalışıyor ama bir yandan da uykusu da gelmeye başlıyor. Gandalf'ı bekleyin beklemeyin falan derken uykuya dalıyor. Artık yatağında dayanamıyor. Gece böyle hafif bir ışıkla uyanıyor. Gandalf'ın gerdiğini görüyor. Masada mumlar var dört köşesinde. Ortaya parşömen serilmiş. Büyücü Gandalf sağa sola gidiyor. Üstüne eğiliyor. Paramir ne zaman dönecek acaba? Şehirde yoktu. Bir an önce gelse falan diye de mırıldanıyor orada dolanırken. Pip'ın o sesi uyanıyor. Diyor ki hu hu diyor. Beni tamamen unuttuğunu düşündüm. Diyor. Geri döndüğünü gördüğüme çok sevindim. Uzun bir gündü. Gandalf dönüyor Pip'ına diyor ki fakat gece çok kısa olacak. Buraya geri geldim çünkü bir süre tek başıma huzur bulmam lazım. Yani çeneni kapa. Benim burada kafamı toplamam lazım. Sen uyumalısın. Hala bir yatakta yatmak fırsatın varken bu fırsatı kaçırma diyor. Çok iyi dinlen. Şafakla diyor seni yeniden hükümdar Denato'nun yanına götüreceğim. Hayır diyor. Şafakta değil. Çağrıldığın zaman götüreceğim. Belki şafaktan sonra çağırır. Belki de şafaktan önce çağırır. ne zaman çağırırsa. Karanlık başladı. Artık şafak olmayacak çünkü. Diyor. Ve bu uzun bölüm bitti. Bence kitabı özleyen arkadaşlar da gayet bayağı olur. tatmin olduğu bir bölüm olmuştur ya yani inşallah. uzunca bölümden. Yorulduk grupçak yani. Hakkı yorulduk hepimiz yorulduk. Olsun seriye başladık. Şimdi her hafta serimizin yeni bölümleriyle devam edeceğiz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Lütfen yorum yapın. Kanalımıza abone olmayanlar varsa abone olsun. Evet. Teşekkür ederiz Zafer abi. Gerçekten yani bu, bu sefer çok yorulduk. Hakikaten bir beğeni rekoru bekleriz. Evet, bir beğeni <gülüyor> yani. Abi çok yorulduk. Ve yorum. Bizi sevenler kalp bıraktı yani, mesela. Evet, Hiç olmadı. Hakkında. Hiç olmadı kalp bıraktı. Aynen. Çok teşekkür ederiz Zafer abi. Rica. Teşekkürler sevgili Cem. Görüşürüz o zaman yeni Görüşürüz bölümlerde. Görüşürüz millet. Sağ olun.